Estrarengis hikayeler dinlemeye hoş geldiniz. Yalçın Altın seslenmesi. İyi dinlemeler atar. Sonunda dehşeti gerçekten gözlerimle görmemiş olduğumuz sakın aklından çıkarma. Çıkardığım sonuca ve zihinsel bir şokum sebep olduğunu söylemek, son tecrübenin ayan beyen ortada olan gerçeklerini göz ardı etmek olur. Bununla birlikte, görüp duyduğum diğer şeyler ve bunların üzerimdeki herkesçe kabır eden canlı etkileri konusunda çıkardığım korkun sonuçlarda haklı mı, haksız mı olduğumu şimdi bile kanıtlayamam. Çünkü ne de olsa akaryenin ortadan kaybolması pek bir anlam ifade etmemektedir. Halk, binanın içindeki ve dışındaki mermi izlerine rağmen Orada bir terslik görmüyordu. Onlara göre Akale-i şöyle bir dolaşmaya çıkmış, bir daha da geri dönmemişti. İşte hepsi bu kadardı. Orada ziyaretçiler bulunduğunu ya da o korkunç silindirlerle makinelerin çalışma odasında depolandığını gösteren bir işaret mi yoktu? Onun... Aralarında doğup büyüdüğü kalabalık yeşil tepelerden ve sonsuz sayıdaki cılız çaydan ölesiye korkmasının da hiç mi hiç anlamı yoktu. Çünkü binlerce insanın böylesi hastalıklı korkuları vardı. Ve dahası yabansı karakteri tuhaf davranışlarını ve tepelerle çaylar konusunda endişelerini rahatlıkla açıklayabilirdi. Bildiğim kadarıyla her şey 3 Kasım 1927'deki o tarihi, o benzeri görülmemiş verban seriyle başladı. Ben o zamanlar tıpkı şimdiki gibi Massachusetts, arkamdaki Miskatonic Üniversitesi'nde edebiyat okutmanı, gayretli ve amatör bir New England folkleri araştırmacısıydım. Sel'den çok kısa bir süre sonra karşılaşılan zorluklar, Çekilen sıkıntılar ve kurtarma çalışmaları konusunda çeşitli haberler gazeteleri doldururken, kabarmış nehirlerden bazılarında görülen şeylerle ilgili bazı tuhaf hikayeler duyuldu. Öyle ki acayip tartışmalara girişen birçok arkadaşım konuyu aydınlatıp aydınlatamayacağımı sordu bana. Folklor araştırmalarımın ciddiye alınmış olması koltuklarımı kabarttı ve köydü, Batıl inancın dışa vurumundan başka bir şey olmadığı açıkça görülen bu yabanıl, esrarlı öyküleri küçümsemek için elinden geleni ardına koymadım. Söylentilerin ardında bazı karanlık katmanların çarpık gerçeklerin bulunabileceğinde ısrar eden birçok eğitimli insan olduğunu görmek beni epey eğlendirdi. Dikkatime sunulan öykülerin çoğunluğu gazete haberleriydi. Ama öykülerden bir tanesini bir arkadaşımın Hartford, Vermont'taki annesi bizzat duyarak mektubunda yazmıştı. Bütün öykülerde tanımlanan şey esas olarak aynıydı. Ama sanki üç ayrı öykü söz konusuydu. Biri Montebleri yakınlarındaki Winnsboro River ile bağlantılıydı. Bir başkası Neifey'nin ötesinde yer alan Windham County'deki Westriver'la ilişkiliydi. Ve bir, bir üçüncüsü Londonville'ın üst tarafında Caledonia County'de Sımpik etrafında dönüyordu. Elbette daha bir sürü şey anlatılıyordu ama son çözüm demedi. Hepsi bu üçüne indirgeniyor gibiydi. Her vakada yöre halkı insan ayağı değmemiş tepelerden aşağı köpüre köpüre akan bir veya daha çok sayıda acayip ve rahatsız edici şeyler gördüğünü bildirmişti. Bu görüntüleri, bu vesileyle ihtiyarların canlandırdığı, kulaktan kulağa anlatılan bir takım ilkel ve neredeyse unutulmuş söylencelerle ilişkilendirmek gibi yaygın bir eğilim vardı. Halkın gördüğünü sandığı şeyler, daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemeyen organik şekillerdi. Bu trajik dönemde pek tabii ki kavaran nehirler birçok insan cesedini sürükleyip götürmüştü. Bununla birlikte bu acayip şeyleri görenler, bunların büyüklük ve dış görünüşleri itibariyle yüzeysel olarak insana benzese de, insan olmadıklarından fazlasıyla emindiler. Tanıkların dediklerine göre bunlar Vermunut'ta bilinen hiçbir hayvan türüne de değildi. Sırtlarında bir çift kocaman yüzgeç ya da zarsı kanat bulunan, çok sayıda eklemli bacağı olan ve normal olarak başının bulunması gereken yerde sayısız kısa antenle kaplı, elips biçimi, helozoni bir organ bulunan bir buçuk metre boyunda pembe şeylerdi bunlar. Çok farklı yörelerden tanıkların anlattıkları şeylerin Birbiriyle böylesine mükemmel derecede çakışması gerçekten de çok dikkat çekiciydi. Ancak bütün kırsal alanın, bir zamanlar paylaştığı eski efsanelerin, bütün tanıkların zihninde aynı hastalıklı imgelerle doldurmuş olması gerektiği gerçeği, duyulan şaşkınlığı biraz azaltıyordu. Benim vardığım sonuç, bu tanıkların, hemen hepsi geri kalmış bir görevin saf, ve basit insanlarıydı. Urgaclar yaparak akan nehrin sularında örsedenmiş ve şişmiş insan cesetlerini veya çiftlik hayvanı değiştirmiş öyle kısa bir an görmüş ve bu acınası şeyleri yerinde fantastik çağrışımlarla süsleyerek az buçuk anımsadıkları efsane ederle ilişkilendirmelerine yetecek zamanı bulmuş oldukları yolundaydı. Bugünkü kuşaklar tarafından büyük ölçüde unutulmuş olan anlamı açık olmaktan uzak eski folklor oldukça tuhaf müdürlükteydi ve kökeni çok daha gerilere giden Kızılderil masallarının etkilerini açıkça yansıtmaktaydı. Vermont'ta hiç gitmemiş olmama karşı, Ellie Davenport'un eyaletin en yaşlı insanlarının, 1839 öncesi sözlü anlatılarından derlenmiş malzemeyi kapsayan son derece nadir monografisi yolunda bunu çok iyi biliyordum. Bu malzemenin Hemşir dağlarındaki yaşlı köylerden kendi kulaklarımla dinlediğim öykülerle şaşıracak demin uyuşuyordu. Kısaca özetleyecek olursam bu öyküler uzak tepelerde pusuya yatmış gizli bir canavar varlıklar ırkını ima ediyordu. Bu varlıklar çok nadiren kendilerini gösteriyordu. Ama bazı dağların yamaçlarında alışılmış yükseklerin ötesine tırmanan veya kutların bile girmekte çekindiği bazı dik yamaçlı, derin boğazlara girme üretimi gösterenlerce varlıklarının kanıtlarına rastlandığı söylenmekteydi. Derelerin kıyısındaki çamur topraklarda, bazı kıraç arazi parçalarında ve yakınındaki çimenler kelleşmiş, Halka şeklinde dizili tuhaf taşların etrafında doğanın işine pek benzemeyen garip ayak ya da pençe izleri vardı. Sonra daha yamaçlarında ağızları kocaman kayalarla hiç dövülmezlensin olmayacak tarzda kapanmış mağaralar ve kuşkulu derinlikler vardı. Ve başka yerlerde görünenlerin çok üzerinde sayıda garip ayak izleri. Eğer bu izlerin gün doğru olarak hesaplanabiliyorsa mağaralara yaklaşıyor ve buralardan uzaklaşıyordu. Ve en kötüsü bazı servenci kimselerin en uzak vadilerin ve normalin üzerinde yükseklerdeki dimdik ormanların alacak karanlığında çok nadiren gördükleri şeyler vardı. Bu şeyler hakkında orada burada anlatılanlar bu kadar birbirini tutmasaydı, bu denli rahatsız edici olmazdı. Hemen bütün söylentilerde birçok ortak nokta vardı. Yaratıkların birçok ayak ve sırtlarının ortasında iki büyük yarasa kanadıyla açık kırmızı renkli bir tür kocaman pavur yolda iddia edilmekteydi. Bazen bütün ayaklarıyla yürüyor, bazen de en iki bacak dışındaki bacaklarıyla ne oldu anlaşılmayan nesneler taşıyarak, arka bacakları üstünde yürüyorlardı. Bir defasında çok sayıda yaratık ormandaki sığ bir akarsu yatağında üç kova halinde besbelli bir disiplin içerisinde ataçıkta yürürken görüldü. Bir defasında da bir yaratık uçtuğu görülmüştü. Bu yaratık çıplak, ıssız bir tepeden gecenin karanlığında havalanıp, çırptığı kocaman kanatların siluetini bir an için dolunaya düşürerek. Ve gökyüzünde gözden gitmişti. Bu varlıklar anlaşıldığı kadarıyla bazı serüvenci kişilerin kaybolmasından sorumlu olmakla birlikte genellikle insanlığa ilişmekten yana değillerdi. Sebebin ortadan kalkmasından sonra da duygunun uzun süre var olmaya devam etmesi yüzünden bazı yerler yerleşmeye pek evlerişte olmayan yerler olarak tanındı. İnsanlar yakınlarındaki bazı uçurumlara oralarda yerleşenlerden kaçın kaybolduğunu bu kasvetli yeşil nöbetçilerin eteklerindeki kaç çiftin yanıp güle dönüştüğü anımsamasalar da korkudan titreyerek bakıyorlardı. Ama daha eski efsanelere göre bu yaratıklar sadece gizliliklerini bozanlara zarar verirken, Sonradan bunların insan olma karşı merak duymaya ve insanlar arasında ileri karakollar kurmaya kalkıştıkları anlatılıyor olmuştu. Sabahları çiftliklerin pencereleri civarında kayıp pencere izleri görüldüğü ve açıkça peri olduğu bilinen bölgelerin dışında zaman zaman birilerinin kaybolduğu hususunda öyküler anlatılmaktaydı. Bundan başka ormanın derinliklerindeki patika ve araba yollarından tek başına geçen seyyahların insan konuşmasını taklit etmeye çalışan şaşırtıcı rızıltılar duyduğuna ve avluların yanı başındaki kadim ormanda bir şeyler gören ya da duyan çocukların akıllarının başlarından gittiğine ilişkin öyküler dolaşıyordu ortalıkta. Efsanelerin en son katlarında, hayatlarının bir döneminde iğrenç bir ruhsal değişiklik geçirmiş olan ve kendilerini tuhaf yaratıklara satmış ölümler olarak, herkesin kaçındığı ve hakkında söylentiler dolaşan bazı münzeviler ve uzaklarda yaşayan çiftçilere çok ödücü atıklar yapılmaktaydı. Kuzeydoğu ülkelerinden birinde, 1800'lü yıllar civarında toplumdan kaçan, Tuhaf kişilikli insanlar iğrenç şeylerin müttefiki ve temsilcisi olarak suçlamak bir moda olmuş gibiydi. Bu şeylerin ne olduğuna gelince, açıklamalar doğal olarak çok çeşitlilik gösteriyordu. Onlara yerel ve geçici adlar da verilmiş olmakla birlikte o şunlar ve eskilerdi. Pürüten yerleşimcilerin belki büyük çoğunluğu onları açıkça şeytanın yakınları olarak görmüş ve korkunç teolojik spekülasyonların temeli haline getirmişti. Kel tefsanelerini miras almış olanlar, esas olarak New Hampshire'lı İskoç İrlandalı unsurlar ve onların Vermont-on-Gravner-Vanford sömürge topraklarına yerleşmiş olan akrabaları onlarla, bataklıkların ve ormanların kötücül cinleri ve küçük insanlar arasında belli belirsiz bağlar kurmuş ve kendilerini onlara karşı kuşaktan kuşa aktarılan büyülerle korumuşlardır. Ama en fantastik kuramlar kızıl kızılderililerinkilerdi. Her kabile'nin efsanesi birbirinden farklı olmakla birlikte bazı yaşamsal özelliklerde belirgin bir uyum vardı yaratıkların bu toprakların yerlisi olmadığı hususunda hepsi hemfikirdi. Bu efsanelerden en tutarlı ve pitoresk olan Pernakuk efsaneleri kanatlıların gökyüzündeki büyük ayıdan geldiklerini ve dağların içinde tünelder kazarak buralardan başka bir dünyadan çıkarmadıkları bir tür taş çıkarmış olduklarını öğretiyordu. Efsaneler onların dünyada yaşamamış Sadece bir ileri karakol kurmuş olduklarını ve kuzeydik kendi yıldızlarına taş götürmüş olduklarını söylemekteydi. Bu yaratıklar sadece kendilerine çok fazla yaklaşmış ya da kendilerini gözetlemekte olan dünyalara zarar verdiler. Hayvanlar avlandıkları için değil, güçsel nefretiyle onlardan çekiniyor, uzak duruyordu. Yaratıklar! dünyadaki şeyleri ve hayvanları yemiyorlardı. yiyeceklerini yıldızlardan getirmişlerdi. Onlara yaklaşmak kötüydü ve zaman zaman onların bulunduğu tepelere giden genç savaşçılar bir daha geri dönmemişti. Geceliğin ormanda, insan sesi gibi olmaya çalışan arı sesini andarır sesler ve fısıldaşmalarını dinlemek de iyi değildi. Her tür insanı, penakokların, huronların, ve beş kulusun dilini biliyorlardı ama kendi deri bir dile sahip ya da buna gereksin duyuyor gibi görünmüyorlardı. Farklı şeyler anlatmak üzere farklı renklere gelen kafalarıyla konuşuyorlardı. Beyazlarınkiler olsun, kızıl derililerinkiler olsun, bütün efsaneler ara sıra atomistik parlamalar dışında 19. yüzyıl boyunca söylenildi der. Vermutlıların yaşam tarzları kesinlik kazandıktan ve sürekli kullanılan yollarla konutları belli bir sabit plana göre kurduktan sonra, bu planları şekillendiren korku ve sakınımlar, hatta bu korku ve sakınımların bir zamanlar var olduğu giderek daha zanımsalı oldu. Çoğu insan, bazı dağlık bölgelerin yaşanmaya uygun olmayan, sağlığa zararlı, İşe yaramaz ve genellikle şanssız kabul edildiği ve insanın buralardan ne kadar uzak durursa o kadar iyi edeceğini bilmektedir sadece. Zamanla alışkanlıklar ve ekonomik çıkarlar onaylanmış yerlerde öylesine köksaldı ki artık buraların dışına çıkılmasına gerek kalmadı. Perili tepeler tasarlanarak değil, kazayla terk edildi. Çok nadiri ortaya çıkan korku dönemleri dışında. Sadece mucizelere düşkünlerlerle geçmişe özleyen doksanlıklar bu tepelerde yaşayan varlıklardan fısıltılarla söz ettiler. Ama bu yaşlılar bile yaratıkların evlere yerleşim bölgelerinin varlığını alışmış olmaları ve insanların onları seçilmiş bölgelerinde rahat bırakmalar nedeniyle korkmak için hiçbir sebep olmadığını kabul ediyorlardı. Bütün bunları okumalarımdan beni her şeydan derlenmiş bazı alıp masallarından çoktandır biliyordum. Böylece sel zaman söylentiler ortaya çıkmaya başladığında bunların nasıl bir imgesel arka plandan çıktığını kolayca kestirebildim. Bunları arkadaşlarıma açıklamakta büyük güçlük çektim. Buna karşılık hır çıkarmaktan hoşlanan bazılarının bütün bu anlatılanlarda bir hakikat bulunabileceğini ileri sürmeleri, Beni epeyce Bu kişiler erken dönem efsanelerinin dikkat çekici derecede bir süreklilik ve birbirine uykunluk gösterdiğini işaret ederek gerçekten yeterince araştırılmamış olan Vermont tepelerinde nedenin yaşıyor ya da yaşamıyor olacağını kestirip atmanın pek de akıllıca olmayacağını idrisi uyguluyordlardı. Efsanelerin hepsinin Dünyanın her yerinde birbirinin aynısı olduğunu ve düş gücünün her zaman aynı tipte yanılsamalara yol açan erken bir evresi tarafından belirlendiğini kesin bir dille anlatmam da onları susturmaya yetmedi. Böyle salsımlara vermont efsanelerin üzü bakımından antik dünyayı faunlarla, orman perileriyle, satirlerle dolduran, Çağdaş Yunanistan'ın Karakancaoğlu'sunu akla getiren yabanıl gallilere ve İrlandalılara o küçük ve gizli ırkı o korkunç Trogloditleri ve yeraltı tünellerinde yaşayan yaratıkları düşündüren evrensel efsanelerden pek farklı olmadığını göstermenin yararı yoktu. Hatta Nepalli kabilelerin Himalya'nın doruklarında buzlar ve kayalar arasında buzluya yapmış bekleyen korkunç, migo ya da iğrac karadamı inançlarıyla olan şaşırtıcı benzerliği işaret de bir yarar dokunmazdı. Bu kanıtı ortaya koyduğumda hasımlarım bunun eski öykülerin gerçekten tarihi geçerli bulunduğu anlamına geldiğini iddia ederek bana karşı çıktılar. Gerçekten var olan bazı eski tuhaf ırkların insanlığın ilerlemesi ve dünyaya egemen olmasıyla gizlenmek zorunda kalmış olabileceğini ve büyük bir olasılıkla çok azalmış da olsalar, epeyce yakın zamanlara kadar, hatta günümüze kadar varlıklarını devam ettirmiş olabileceklerini ileri sürdüler. Ben böylesi Kur'anlara güldükçe, inatçı dostlarım Kur'anlarına daha fazla sarıldılar. Geçmişten miras kalan efsaneler olmasa bir de, Son zamanlarda ortaya çıkan söylentilerin tüm bile gözlerde eklenmeyecek açık, ayrıntılı ve haklayacak yatacak kadar süssüz bir anlatım müslubuna sahip olduğunu sözlerine idare ettiler. Fanatik denecek aşırılık gösteren birkaçı dış dünyadan ve uzaydan sık sık yeryüzüne ziyaretçiler geldiğini ileri süren Charles Fort'un abartılı kitabından alıntılarla Dünya dışı gizli yaratıklardan söz eden eski kızıl deri efsanedirinin olası anlamlarına gönderme yapacak kadar ileri gitti. Ama hasımlarımın çoğu Arthur Mahen'in muhteşem korku de geniş kitlelere ulaşan fantastik pusudaki küçük insanlar söylencesini gerçek hayata taşımakta ısrar eden romantizm taraftarlarıydılar. Bu koşullarda bu hararetli tartışma, yani doğal olarak sonunda mektuplar şeklinde Arkham Edwester'de yer aldı. Bazıları sel öykülerinin kaynaklandığı yer olan Vermont bölgesinin basınında tekrar yayınlandı. Rutland Herald her iki tarafın mektuplarından yarım sayfalı gözet verirken, Brad Levero Reformer benim uzun tarihsel ve mütolojik gözetlerimden birini, Editörün kuşkuşu sonuçlarımı destekleyen ve alkışlayan düşünceli stonunda yorum eşliğinde tam metin olarak yayınladı. 1928 baharında eyalete adım atmamış olmakla birlikte Vermont'ta bayağı tanınan bir şahsiyettim. Sonra Akalai'nin meydan okuyan mektupları çıka geldi. Bunlar beni derinden etkiledi ve hayatımda ilk ve son defa olarak sürüyle yeşil uçurumun ve çağıl çağıl ormana orman akarsularının bu büyüleyici dünyasına gitmeme yol açtı. Henry Wentworth Ackley hakkında bildiklerimin çoğunluğu onun ıssız çiftlik evinde yaşadıklarımdan sonra komşularıyla ve Kaliforniya'daki tek oğluyla yaptığım yazışmalardan elde edilmiştir. Keşfettiğim kadarıyla birçok seçkin görsel hukukçu, yönetici ve özenli tarım uzmanı çıkarmış bir ailenin son temsilcisiydi. Bununla birlikte onun çağısında aile, pratik işlerden uzaklaşarak salt bilimsel alanlara yönelmişti. Böylece Akalay, Vermont Üniversitesi'nde ciddi bir şekilde matematik, astronomi, biyoloji, antropoloji ve folklor eğitimi gördü. Daha önce hakkında hiçbir şey duymuş değildim ve yazışmalarımız sırasında pek fazla otobiyografik ayrıntı vermedi. Ama dünya işlerinden ele tek çekmiş, dünyevi konularda pek derinliği olmayan biri olmasına karşın ahlaklı, eğitimli ve zeki birisi olduğunu daha baştan anlamıştım. İddia ettiği şeyin inanılmaz niteliğine karşın, akali görüşlerine karşı çıkan, Herkesten daha fazla ciddiye almaktan kendimi alamadım. Birincisi, hakkında tuhaf bir şekilde spekülasyon yaptığı gerçek olguya sahiden çok yakındı. Bundan başka vardığı sonuçları gerçek bir bilim adamı gibi teşebbüs durumunda bırakmaya şaşırtıcı derecede istekliydi. Daha ileri gitmek hususunda kişisel tercihleri yoktu ve kılavuzu her zaman somut kanıtlardı. Başlangıçta elbette yanılmış olduğunu düşündüm ama yanılgısının içerideyi zekaya saygı duyduğum ve hiçbir zaman fikirlerini ıssız yeşil tepelerden duyduğu delilik derecesindeki korkuyu dostlarımdan bazılarına affetmeye çalışmadım. Onunla kafayı bozmuştu ve anlattığı şeylerin onun varsaydığı fantastik nedenlerle pek ilgisi olmasa da ciddi bir şekilde incelemeyi hak eden durumlardan kaynaklandığını görebiliyordum. Daha sonra ondan meseleyi daha farklı ve şaşılacak derecede garip bir temeli oturtacak olan bazı önemli kanıtlar aldım. Akale'nin kendisini tanıttığı ve benim kendi entelektüel geçmişimde bu kadar önemli bir dönüm noktası oluşturan uzun mektubun tamamını elimden geldiğince buraya aktarmaktan daha iyi bir şey yapamam. Mektup artık bende değil ama uğursuz iletisin her sözcüğü adeta belleme kazıdık durumda ve onu yazmış olan adamın aklının başında olduğundan en ufak bir kuşku duymadığımı bir kez daha tekrarlıyorum. İşte mektup, sakin, bilim hayatı boyunca dünyayla pek ilişki olmadığı açıkça görülen bir okunaksız, arkaik görünüşlü el yazısıyla yazılmış bir mektup. Sayın Bayım, geçen gün sel sularıyla taşan nehirlerimizde görülen tuhaf cisimler hakkında son zamanlarda anlatılan hikayeler ve onlarla gayet iyi uyuşan ilginç folklor üzerine yazmış bulunduğunuz ve Brad Debero Reformunda yeniden yayınlanan mektubunuzu büyük bir ilgiyle okudum. Bir yabancının neden sizin düştüğünüz konuma düştüğünü, hatta editörün de neden sizinle aynı fikirde olduğunu anlamak zor değildi. Bu tavır Vermont'ta ve Vermont dışında genellikle eğitimli insanların ve dağların genellikle ziyaret edilmeyen taraflarında beni inceleme yapmaya sevk eden genel ve Davenport'un kitabı üzerinde yaptığım incelemelerden önce henüz gençken bizzat benim takındığım tavırdır. Beni bu incelemeleri yapmaya sevk eden oldukça cahil köylülerden duyduğum garip hikayeler oldu. Ama şimdi keşke her şeyi olduğu gibi bıraksaymışım diyorum. Bütün alçak gönüllülüğümde antropoloji ve folklor konularının hiçbir şekilde bana yabancı olmadığını söyleyebilirim. Üniversitede bu konularda epey eğitim aldım. Ve genel olarak kabul gören otoritelerden çoğunun söz gelimi Tyler, Labob, Fraser, Murray, Osborne, Kate, ve benzerlerin kitaplarını okudum. Gizli ırklarla ilgili hikayelerin insanlık kadar eski olduğu benim için bir haber değil. Herald'da yeniden yayınlanan mektuplarınızı ve size hak veren mektupları okudum. Bugün için karşı çıkışınızın neye dayandığını bildiğimi sanıyorum. Size söylemek isterim ki akıl ve mantığın tümden sizden yana görünmesine karşın hasımlarınız gerçeği sizden daha yakınlar. Onlar gerçeğe akıllarının alamayacağı kadar yakınlar. Akılları almaz çünkü salk Kur'an'la yol alıyor ve benim bildiğim şeyleri bilmiyorlar. Meseleyi ben de onlar kadar az bilseydim, bütünüyle sizden yana olurdu. Göründüğünüz gibi asıl konuya gelmekte büyük bir olasılıkla korkundan olacak zorlanıyor. Ama netice olarak meseleimin özü şu. Canavar varlıklarının kimsenin ziyaret etmediği yüksek tepelerdeki ormanlarda sayeden yaşamakta olduğuna ilişkin elimde kanıtlarım var. Ve nehirde yüzerken görüldüğü bildirilen şeylerden hiçbirini görmüş değilim. Ama onlara benzer şeyler ilgi getirmekten korktuğum koşullarda gördüm. Daha önce ayak izlerini görmüştüm. Son zamanlarda ise bu izleri evimin Şimdi söylemeyi göze alamayacağım kadar yakınlarımda gördüm ve ormanı kağıt üzerinde bile betimleyemeyeceğim bazı noktalarında sesleri kulağıma çalındı. Bir yerde seslerimi o kadar iyi duydum ki oraya bir fonograf götürdüm. Aldığım ses kaydını dinlemeniz için bir düzenleme yapmaya çalışacağım. Makineyi çalıştırıp ses kaydını buradaki bazı yaşlı insanlara dinlettim. Seslerden bir tanesi, nenelerin onları anlatıp taklidini yaptıkları bir sese benzerliği nedeniyle akıllarını başlarından alıp onları adeta felç etti. Çoğu insanın sesler duyduğunu söyleyen birisi hakkında ne düşündüğünü çok iyi biliyorum. Ama bir sonuca varmadan önce aldığım ses kaydını bir dinleyin. Ve yerleşim yerlerinden uzakta yaşayan bazı yaşlı insanlara bu konuda ne düşündüklerini sorun. Bunları normal olarak açıklayabilirseniz mesele yok. Ama bunun arkasında bir şey olmalı. Bildiğiniz gibi hiçlikten hiçlik çıkar. Şimdi size yazmaktaki maksadım bir tartışma başlatmak değil. Sizin gibi zevkleri olan birini çok ilgilendirebileceğini düşündüğüm bilgiler vermektir. Bunlar aramızda kalsın. Alenen sizin tarafınızdayım. Çünkü bazı şeyler bana bu konularda halkın çok şey bilmesinin iyi olmadığını gösterdi. Benim çalışmalarım şimdi tamamen gizli. Halkın dikkatini çekecek, keşfettiğim yer ve ziyaret etmelerine yol açacak bir şeyler söylemeye ümitim yok. Aramızda bilgi toplayan casuslarıyla sürekli bizi gözetleyen insan olmayan varlıkların bulunduğu doğru. Ne yazık ki fazlasıyla doğru. Bu meseleyle ilgili ipuçlarımın çoğunluğu, eğer aklı başındaysa bu casuslardan biri olan sefil bir adamdan edindim. Bu adam daha sonra kendini öldürdü ama şimdi daha başkalarının da bulunduğuna inanmak için... Geçerli nedenlerim var. Yıldızlar arası boşlukta yaşayabilen ve esire dayadıklı ama yeryüzünü pek kullanışlı olmayan hantal güçlü kanatlarıyla esir içinde uçabilen yaratıklar bir başka gezegenden geldiler. Beni deli sayarak bir kenara atmayacak olursanız bu konudan ileride size söz ederim. Onlar buraya tepelerin çok derin yerine kadar inen madenlerden metal çıkarmak üzere geliyorlar. Ve sanırım onların nereden geldiklerini biliyorum. Onları rahat bırakacak olursak bize bir zararları dokunmaz. Ama onları fazla merak edecek olursak neler olabileceğini kimse söyleyemez. Elbette donanımlı bir ordu onların maden kolonisini yer üstümen silebilir. Bu onların korktukları şey böyle bir şey olursa dışarıdan daha çok istemediğim kadar yaratık gelir. Dünyayı kolaylıkla fethedebilirlerdi. Ama bugüne kadar bunu denemediler bile. Çünkü gerek duymadılar. Rahatsızlık vermektense her şeyi kendi haline bırakmayı tercih ettiler. Sanırım keşfetmiş olduğum şeyler nedeniyle benden kurtulmak istiyorlar. Buranın doğusunda tepe civarında buldu. Üzerinde yarısı aşınmış bilinmeyen yazılar bulunan büyük siyah bir taş var. Onu eve götürmemden sonra her şey değişti. Çok fazla kuş kullandığımı düşünürlerse beni öldürebilir ya da dünyadan alıp geldikleri yere götürebilirler. İnsanların dünyasında neler olup bittiğinden habersiz kalmamak için bilgili insanları ara sıra kaçırmayı seviyorlar. Bu beni, ikinci amacım olan size seslenmeyi götürüyor. Yani sizi şu anki tartışmayı yaygınlık kazandırmak yerine kapatmaya ikna eden insanlar bu tepelerden uzak tutmalı. Bunu sağlamak için ise merakları daha fazla kamçılamamak. Tanrı biliyor ya, gerekli mülk sahipleri, gerek yazın sürüler haline Vermont'a gelip kısız yerleri, ve tepeleri tek katlı ucuz evleriyle kaplayan insanlar yüzünden zaten yeterince tehlike var. Sizinle yazışmayı sürdürmekten memnuniyet duyacağım ve eğer isterseniz fonograf kaydını ve karataşı ekspres postayla size göndermeye çalışırım. Çalışırım diyorum çünkü öyle sanıyorum ki yaratıklar buradaki her şeye bir şekilde burunlarını sokuyorlar. Köyün yakınlarındaki bir çiftlikte ancağız yani olduğunu sandığım Brown adında suratsız, sinsi bir herif var. Dünyaları hakkında çok şey bildiğim için beni yavaş yavaş bizim dünyamızdan koparmaya çalışıyorlar. Ne yaptığımı öğrenmek de üstlerine yok. Bu mektubu bile alamayabilirsiniz. İşler daha da kötüye giderse sanırım buraları terk edip, Oğlumla birlikte Kaliforniya San Diego'da yaşamalıyım. Ama doğduğumuz topraklardan, ailemizin altı kuşaktır oturduğu yerden ayrılmak pek kolay değil. Bundan başka, yaratıkların farkına vardıkları bu evi bundan böyle birine satmaya da cesaret edemem. Öyle görünüyor ki Karataş'ı geri almaya ve fonograf kaydını yok etmeye çalışıyorlar. Ama elimden gelirse buna izin vermeyeceğim. İri polis köpeklerim şimdilik onları uzak tutuyor. Çünkü buralarda sayılar henüz epey az ve üstelik etrafta dolaşmakta çok beceriksizler. Daha önce de söylediğim gibi kanatları yeryüzünde kısa uçuşlarda çok işe yaramıyor. Bu taşın şifresini çözmek üzereyim. Folklor konusundaki bilginizle eksik halkayı tamamlamada siz bana yardım edebilirsiniz. Necronomi konudaki üstü kapalı bir şekilde anlatılan insanın yeryüzüne gelişinden önceki bütün korkunç efsaneleri, yok, sotot ve kutulu efsanelerini bildiğinizi varsayıyorum. Bir zamanlar bu kitabın bir nüshasına ulaşmıştım ve duyduğuma göre sizin de üniversitede kilit altında tuttuğunuz bir nüshah varmış. Sonuç olarak Sayın Wilmar'da. Öyle sanıyorum ki çalışmalarımızla birbirimize yardımcı olabiliriz. Sizi tehlikeye atmak istemem ve bana öyle gidiyor ki bu taşa ve fonograf kaydına sahip olmanın tehlikeleri konusunda sizi uyarmam gerekir. Ama bilgi uğruna her türlü tehlikeyi göze alacağınızı sanıyorum. Bunları göndermek için Nufayna veya Brad Labora'ya artık siz hangisine gitmemi isterseniz gidebilirim. Çünkü biliyorsunuz Express post hizmetleri daha güvenli oluyor. Neredeyse yalnız yaşadığımı da söyleyebilirim. Çünkü artık yanımda çalıştıracak kimse bulamıyorum. Geceleri eve yaklaşmaya çalışan ve köpeklerin sürekli ablamasına neden olan... ...yaratıklar yüzünden kimse yanımda kalmıyor. Karım hayattayken bu işe bu kadar ulaşmamış olduğuma şükrediyorum. Çünkü bu mesele karımı çıldırtabilirdi. Sizi boş yere rahatsız etmiş olduğumu ve bu mektubu deli sayıklama sayarak çöp sepetine atmak yerine benimle temas kurmaya karar vereceğinizi umuyorum. Saygılarımla. Henry Akely. Not. Çektiğim fotoğraflardan, değindiğim konulardan birçoğun aydınlatıcılığını sandığım bazılarından fazladan basıyorum. İhtiyarlar bunların müthiş doğru olduklarını düşünüyorlar ilgilenirseniz çok yakında bunlardan da size gönderirim. Bu tuhaf belgeyi ilk defa okuduğumda hissettiğim şeyleri betimlemek çok zor. Normal olarak bu saçmalıklara, daha önce beni neşeye boğmuş olan yumuşak kuramları güldüğümden daha yüksek sesle gülmeliydim. Bununla birlikte mektubun tonundaki bir şey, çelişkili bir şekilde onu ciddiye almama sebep oldu. Bana yazan kişinin sözünü ettiği yıldızlardan gelen gizli ırka olsun inanmış değildim. Ama başlangıçta ciddi kuşkularıma karşın düşündükçe tuhaf da olsa adamın aklının başında ve samimi olduğuna hayal gücüne dayanan bu tarz dışında açıklayamadığı son derece tuhaf, anormal bir olayla gerçekten karşılaşmış olduğuna inandım. Onun sandığı gibi olmayabilir diye düşündüm. Öte yandan olayların araştırılmaya değmeyeceğini düşünmek olacak şey değildi. Adam fazlasıyla heyecanlanmış ve bir şeylerden çok korkmuş gibiydi. Ama bunun sebepsiz olduğunu düşünmek zordu. Adam bazı bakımlardan son derece özgür ve mantıklıydı. Hem sonra masalı bazı eski efsanelere hatta en vahşi derili efsanelerine şaşılacak denli iyi uyuyordu. Tepelerde gerçekten rahatsız edici sesler duymuş ve sözünü ettiği karataşı bulmuş olması, yaptığı çılgınca çıkarsamalara muhtemelen cağız olduğunu iddia eden ve sonradan kendini öldüren adamın ileri sürdüğü şeylere karşın tamamen olasıydı. Bu adamın kaçığın teki olmakla birlikte, görmüştü, folklor araştırmaları yüzünden böylesi şeylere zaten hazır olan, Saf Akele'yi hikayesini inandıracak kadar mantıklı olduğu sonucunu çıkarmak kolaydı. Son gelişmelere gelince, yanında çalıştıracak kimse bulamamasından anlaşıldığı kadarıyla, Akele'nin alçak gönüllü köylü komşuları da, evinin geceleri uğursuz şeylerce kuşatıldığına kendisi kadar inanmaktaydılar. Köpekler de sahiden havlıyorlardı. Bir de, Söylediği şekilde elde ettiğinden kuşkulanmadığım şu fotoğraf kaydı meselesi var. Bunun bir anlamı olmalıydı. Ya yanlışlıkla insan sesi sanılan bir hayvan sesiydi, ya da gizlice geceleri avlanan ve en alt düzeyde bir hayvan derekesine düşmüş bir insan sesi. Düşüncelerim buradan, anlaşılmaz yazılarla dolu karataşa, ve ne anlama gelebilecekleri konusunda yapılan spekülasyonlara gitti. Ve sonra da akadem bana göndereceğini söylediği fotoğrafların ne fotoğraf olduğuna ve hangi ihtiyarların onları müthiş ikna edici bulduğuna. Okunaksız el yazısını yeniden okurken kolay inanan hasımlarımın kendi tezlerine benim kabul edeceğinden daha fazla sarılacaklarını daha önce olmadığı kadar hissettim. Her şey bir yana. Bu çekimilen dağlarda Forkdör'ün ileri sürdüğü gibi yıldızlarda doğmuş bir ırk olmasa bile bazı garip, kalıtsal olarak biçimsiz serseriler olabilirdi. Eğer durum böyleyse taşkın sel sularında garip cesetlerin bulunması inanmayacak bir şey değildi. Hem eski efsanelerin hem de son zamanlarda anlatılanların gerisinde aynı gerçekliğin bulunduğunu varsaymak fazla değil miydi? Ama bu kuşkuları beslerken bile, Henry Akaday'ın çılgın mektubu gibi azıcık tuhaflığın bana yol açmış olmasından utanç duydum. Sonunda dostça bir ilgi havasında ve daha fazla ayrıntı ricasıyla Akaday'ın mektubuna yanıt verdim. Yanıt ilk postayla geldi. Mektubun içinde söz verdiği gibi anlatmak istediği sahnelerin ve nesnelerin küçük birer fotoğraf makinesiyle çekilmiş resimleri vardı. Zarftan çıkarıp bu fotoğraflara göz attığımda, tuhaf bir korku ve yasak şeylere yakın olma duygusuna kapıldım. Çünkü çoğunun net olmamasına karşın, bunlar gerçek birer fotoğraf, tanımladıkları şeyle gerçek bir görsel bağlantı ve yalanı dolanı, yanılgası ve yalancılığı olmayan kişisellikten uzak bir iletişim sürecinin ürünü olmalarını kuvvetlendirdiği müthiş bir ikna gücüne sahiptiler. Fotoğraflara baktıkça aküleyin ve hikayesinin pek de yersiz olmadığı yolundaki düşüncen güçleniyordu. Gerçekten de bu fotoğraflar, Vermont tepelerinde bulunan ve genel gibi inançlarımızın sınırlarının epey dışına düşen bir şeylerin kesin kanıtlarını taşıyordu. En kötüsü o ayak iziydi. Güneş ışınlarının ıssız bir tepede bir çamur parçasını ışığa boğduğu yerden alınmış bir görüntü. Bir zahmetkarlığın söz konusu olmadığı bir bakışta belli oluyordu. Çünkü açıkça görülen çakıl taşları ve çimen yaprakları izin boyutları hakkında açık bir fikri veriyor ve üçgen açılı almanak tanımıyordu. Buna ayak izi dedimse de pençe izi daha uygun bir terim olabilirdi. Şimdi biri onu tanımlamakta zorlanıyorum. Sadece korkunç surette yengeci andırdığını ve yönü konusunda bir belirsizliğin olduğunu söyleyebilirim. Ne çok derin ne de taze bir izdi. Ortalama insan ayağı büyüklüğünde görünüyordu. Merkezi bir tabandan zıt yönlerde testeremişli kıskat çiftleri çıkıyordu. Eğer bu nesne tümüyle hareketi sağlamaya yönelikse bunların işlevleri anlaşılır gibi değildi. Gölgede çekildiği anlaşılan bir başka fotoğraf, ormanlık arazide bulunan ve girişini yuvarlak, kocaman bir kayanın kapattığı bir mağara azıydı. Mağaranın önündeki otuz topraklarda çok miktarda acayip iz seçiliyordu. Bir büyüteçle bunları incelediğimde izlerim diğer fotoğraftaki izlere benzediğini görerek huzursuz oldum. Üçüncü bir fotoğraf. Bir yabanıl bir tepenin doruğunda büyücü gibi dikilen taşlardan bir halkayı gösteriyordu. Bu gizemli çemberin etrafındaki otlar fazlasıyla çimlenip yok olmuştu. Ama büyüteçle baktığımda bile hiçbir ayak izi görmedim. Buranın son derece ırak olduğu, arka planı oluşturan ve sisli bir ufka doğru uzanan, kimsenin mesken tutmadığı dağ sıraların çokluğundan açıkça belliydi. Bu görüntülerden en fazla rahatsızlık veren ayak izleri ise en tuhaf anlamı olan da Toparlak Tepe Ormanı'nda bulunan büyük kara Akale Akaleigh bu taşın fotoğrafını çalışmamasız olduğu anlaşılan bir şeyin üstünde çekmişti. Çünkü geri planda kitap sıralarıyla Milton'un üstünü görebiliyordum. Bu şey 30 santim 60 santimlik tuhaf biçimli yüzeyiyle kolayca tahmin edilebileceği gibi kameranın karşısına dike olarak konmuştu. Ama yüzeyi ya da tüm kütlenin genel olarak biçme hakkında kesin bir şey söylemek için kelimeler yetersizdi. Hangi saçma geometri ilkelerine göre kesilmiş olduğunu tahmin bile edemiyordum. Ne ömrümde bu denli tuhaf ve bu topraklara ait olmayacağı, Hiçbir yanılgıya yer vermeyecek kadar kesin bir nesne görmüştüm. Taşın yüzündeki anlaşılmaz yazılardan ancak birkaç arzı çeviriyordum. Ama gördüklerimden bir ikisi beni adeta şube etti. Ama bu yanıltıcı olabilirdi. Çünkü Deli Arab, Abdullah Hazretim o korkunç ve iğrenç nekronomi konuğunu benden başka okuyanlar da vardı. Bununla birlikte yaptığım incelemelerim bana dünyanın ve güneş sisteminin diğer iç dünyaların oluşumundan önce bir tür çılgın yarı varoluşa sahip şeylerle ilgili en korkunç adeta bir küfür niteliğinde söylentilerle bağlantı olduğunu öğrettiği bazı ideogramları tanıman korkuyla titrememe neden oldu. Geri kalan beş resimden üçü, gizli ve sağlıksız bir varoluşun izlerini taşıyorduğa benzeyen bataklık, ve daha bir başka resim Ekeley'in evinin yakınlarında bulunan ve Ekeley'in köpeklerinin her zamankinden daha şiddetli hafladığı bir gecenin sabahında fotoğrafını çektiğini söylediği garip bir işareti gösteriyordu resim çok bulanıktı. kesin bir son çıkarmak zor olmakla birlikte ıssız dağda fotoğrafı çekten şu diğer bence izine korkunç surette benziyordu Son resim. Akele'nin kendi evinin resmiydi. Zarif George tarzı kapı girişine doğru uzanan taş balı türlü patikası ve bakımlı bir çim tarihıyla tavan aralı iki katlı 125 yıllık şık bir ev. Akele olduğunu sandığım kısa kesilmiş kırsakallı sevimli yüzlü bir adamın yanına oturmuş beş on bir polis köpeği vardı çimlerin üzerinde. Fotoğrafları bırakıp Sık yazılmış kalın mektuba döndüm ve bundan sonraki üç saat boyunca tarifsiz dehşet uçurumlarına yuvarlanıp durdum. Ekele daha önce ana hatlarıyla verdiği şeyleri şimdi aydıntılarıyla veriyordu. Geceliğin ormanda kulak misafiri olduğu seslerin yazıya dökümü olan uzun metinleri veriyor. Alaca tepelerdeki çalılıklarda gördük pembe korkunç şekilleri uzun uzadıya betimliyor. Kendini cağız olarak tanımlayan, daha sonra da intihar eden devrimin bitmez tükenmez mutluluklarına çok çeşitli ve derin bir irfanlık uygulanmasından elde edilen korkunç, kozmik öyküyü aktarıyordu. Kendimi çok iğrenç bağlantılar içinde bir başka yerde duyduğum atlar ve terimlerle, Yugot, Büyük Kutulu, Yok Sogot, Rile, really, Niyerla Toteb, Hazatot, Hastur, Hiyam, Leng, Haligölü, Bram, Argonum, kelimeleriyle karşı karşıya buldum. Ve sayısız bin yıllar kavranamaz boyutlar arasından nekronomikonun delirmiş yazarının ancak belli belirsiz tahmin edebildiği eski yabancı varlıkların dünyasına doğru gerilere çekildim. Başlangıçtaki yaşamın derin kuyularından, oradan damla damla sızan akıntılardan ve son olarak da bizim kendi dünyamızın yazgısıyla birbirine dolaşan bu akıntılardan birinde oluşan ufacık bir dereden daha önce söz edildiğini duymuştum. Başım döndü. Daha önce elimin tersiyle bir kenara ettiğim hususlarda en olmayacak, en inanılmaz acayipliklere inanmaya başladım. Kanıtlar son derece bol ve bunaltıcıydı. Bundan başka eklein serin kanlı, bilimsel tavrı, kaçık, fanatik, istedik, hatta aşırı mikoratif olmaktan düşünmeyecekten uzak bir tavır, düşüncelerim ve yargılarım üzerinde muazzam bir etki yaptı. Korkunç mektubu bir kaynara koyarken. Akale'nin çektiği korkuları anlıyordum ve insanları bu vahşi tekinsiz tepelerden uzak tutmak için elimden geleni yapmaya hazırdım. Akale'nin o mektubunda zamanın izlenimlerimi kör atıp kendi deneyimimi ve korkunç kuşkularımı sorgulama bir ölçüde izin verdiği bugün bile tekrarlayamayacağım. Hatta anlatamayacağım şeyler var. Mektubun. Ses kaydının ve fotoğrafları artık var olmamasına neredeyse seviniyorum. Ve birazdan anlatacağım nedenlerle keşke Neptün ötesindeki yeni gezegen keşfedilmemiş olsaydı diyorum. Bu mektubu okumamla Vermont'taki dehşet kamu önünde tartışmam ebediyen sona erdi. Karşıtlarımın salları yanıtsız kaldı ya da sözlerle geçiştirildi. Sonunda tartışma tavsiyelerek unutulup gitti. Mayıs'ın son günleriyle Haziran ayı boyunca akadeyle sürekli olarak yazıştık. Ama ara sıra mektuplardan biri kayboluyor, biz de geriye doğru iz sürmek ve bir zahmetli suretler çıkarmak zorunda kalıyorduk. Yapmaya çalıştığımız şey, esrarlı mitolojik irfanla ilgili noktaları karıştırmak ve Vermont'taki dehşet verici varlıklarla, İlkel Dünya'nın efsaneler arasındaki bağlantıların net bir resmine ulaşmaktı. Birincisi, bu marazi varlıklarla Himaliyaların korkunç Migos'unun bir ve aynı düzeyde kabus olduğundan neredeyse emindik. Ayrıca zihnimizi epeyce meşgul eden ve Akale'nin talimatıyla bir açıklama yapmaksızın, Bizim üniversiteden Profesör Dextra danıştığımız zoolojik tahminler vardı. Eğer bugün bu talimatın dışına çıkıyor gibi görünüyorsan, sanırım bunun tek nedeni bu aşamada uzaklardaki Vermont tepeleri hakkında uyarıda bulunmanın suskun kalmaktan daha etkili olacağını düşünmendir. Kendimi daha çok o rezil karataşın üzerindeki anlaşılmaz yazıların cifresini çözmeye adamıştık. Böylece daha önce insanoğlu tarafından bilinen bütün esrarlardan daha derin ve daha başlendürücü bir esrarın sırrını çözmüş olacaktık. Haziran sonuna doğru Ekele'nin kuzeydeki posta altlarına güvenmemesi yüzünden Brad Levero'dan gönderdiği fonograf kaydı geldi. Mektuplarımızdan bazılarının kaybolması yüzünden ne casusluk faaliyetlerinin artmaya başlamış olduğunu hissediyordu ve gizli varlıkların aracısı ve ajanı olduğunu söylediği bazı kişilerin sinisice işlerinden söz ediyordu boyuna. En çok kuşkulandığı da sık ormanın yakınlarındaki bir tepede köhne bir yerde yaşayan ve sık sık Brett Labora'da, Balev's ve South Laundry'de görünürde hiçbir sebep olmaksızın aylak aylak sürterken görülen Walter Brown adındaki meymenetsiz çirçildi. Brown'ın sesini bir ara çok korkunç bir konuşmada işitmiş olduğumdan aküleyin pek kuşkusu yok gibiydi. Ve bir defasında Brown'ın evi civarında çok uğursuz anlamları olabilecek bir ayak ya da pençe izi bulmuştu. Bu ayak izi çok da bir şekilde Brown'ın ayak izlerine çok yakındı. Bu yüzden ses kaydı Brett Deborah'dan gönderilmişti. Akaday oraya kendi Ford'uyla Vermont'un ıssız arka yollarından gitmişti. İliştirdiği bir notta bu yollardan geçmeyi artık korktuğunu ve ihtiyaçlarını görmek için sende ancak gün ortasında gidebildiğini itiraf ediyordu. İnsan bu sessiz ve kuşkulu tepelerden çok uzak olmadıkça çok fazla bilmesini bir işe yaramayacağını tekrar tekrar söylüyordu. Bütün analarının merkezi ve atalarının yaşadığı bir yeri terk etmek zor olsa da yakında oğlu ile birlikte yaşamaya Kaliforniya'ya gidecekti. Ses kaydını Üniversite Yönetim Binası'ndan ödünce aldığım ticari bir aygıtta dinlemeden önce Akalay'ın çeşitli mektuplarındaki açıklayıcı meselelerin üzerinden bir kez daha geçtim. Dediğine göre bu kayıt 1 Mayıs 1915 tarihinde öğleden sonra bir civarında dinin bataklığından yükselen karanlık dağın ağaçlıklı batı yamacındaki bir mağaranın Kapalı azının yakınlarında alınmıştı. Burası her zaman alışılmadık ölçüde tuhaf seslerle dolu olurdu. Bu yüzden bir sonuç almak umuduyla fonografı, diktafonu ve boş merdaneyi buraya getirmişti. Daha önceki tecrübelerinden Mayıs harifesinin Avrupa Yeraltı Efsaneleri'nin iğrenç sabat gününün başka bir tarihten daha verimli olacağı sonucuna varmıştı ve hayal kırıklığına da uğramadı. Ancak bu yerde bir daha hiç ses işitmemiş olması da Dikkate değer bir husustur. Ormanda duyulan seslerin çoğunluğunun tersine tek sesler sanki bir ayna aitti ve akelin kimin olduğunu asla çıkaramadığı bir insan sesini içeriyordu. Bu ses bramın değil kültür düzeyi daha yüksek birinin sesiydi. İkinci sese gelince işte çözülmesi asıl mesele buydu. Çünkü düzgün bir İngilizce grammerle ve bilgin birinin aksanıyla konuşuyor olmasına karşın bu meşhun vızıltının insan sesini en ufak bir benzerliği yoktu. Kayıt yapan fonograf ve diktafonun çalışmasında zaman zaman aksamadar olmuş, ayinin uzaktan ve perdelenmiş olarak dinlenmesi büyük bir olumsuzluk yaratmış. Böylece kesik kesik bir kayıt elde edilebilmişti. Akaley bu kaydı dinleyerek kağıda aktardığı metni bana göndermişti. Makine hazırlarken metni yeniden göz attım. Metin açıkça dehşet verici olmaktan çok kuşku verici ve gizemliydi. Herhangi bir sözcüğü atfedirebilecek dehşet, daha çok o sözcüğün kökeni ilişkin bilgiden ve bu kaydın nasıl elde edildiğinin bilinmesinden kaynaklanıyordu. Burada. Anımsayabildiğim kadarıyla metnin tamamını vermeye çalışacağım. Ve sadece metni okumakla kalmayıp, kaydı tekrar tekrar dinlemiş olduğumdan ezbere ve doğru bildiğime güvenim tam. İnsanın öyle kolay kolay unutabileceği bir şey değildi. Ormanın tanrısıdır hatta. Ve insanların insanlarının armağanları. Böylece karanlığın derinliklerinden uzayan uçurumlarına ve uzayın uçurumlarından karanlığın derinliklerine, Büyük Kutulu'nun, Sakot'un ve adı alınmayanın ebedi övgüleri, Onların övgüleri ve bereket ebediyen ormanların kara kraliçesine, sub bin oğlaklı keçi, Ve artık zamanı gelmiştir. Ormanların tanrısının vakit basamaklardan aşağı yedi ve dokuz saygılar uçurumdakine Azatot'a ki onun hakkında sen bize hayret uyandıran şeyler öğrettin. Gecenin kanatlarında uzayın ötelerinde en küçük çocuğu Jugot'un kıyısında karanlık esir içerisinde tek başına dönen ona. İnsanların arasına git ve onun Uçurumdakinin bildiği yolları öğren Kudretli ulak meğer Lototep'e Her şey anlatılmalı Ve o bal mumu maskeler Saklı giysilerle insan kılığına girerek Yedi güneş dünyasından aşağı inerek Meğer Lototep Yüce ulak Yugot'a Boşluktan neşe getirin Milyon yutup bahşedilmiş olanların babası Azametle yürüyen. Kayıt burada sona erer ve konuşma kesilir. Fonografı çalıştırdığımda dinleyeceğim sözler işte bunlardı. Gerçek bir korku duygusuyla ve biraz da istemeye istemeye devreye bastırarak dinlemeye başladım. Önce safir ucun çıkardığı için zırtıları işittim. Kesik kesik duyulan ilk sözleri insan sesi... Belli belirsiz Boston aksağını sezilen, Vermont yarısına olmadığı apaçık belli olan yumuşak, eğitimli bir ses olmasına sevindim. İnsana hayal kırıklığına uğratacak denli zayıf ses dinlerken, konuşmanın, ateleyin dikkatli hazırladığı metnin kelimesi kelimesine aynısı olduğunu gördüm. Yumuşak Bostonlı ses, La Subnigrat, Binoğlaklı keçi, Sözlerini monoton bir nameydi okumaktaydı. Sonra diğer sesi işittim. Bugün bile ne zaman dönüp geriye bakacak olsam, akhele inanmattıklarından dolayı hazırlıklı olmama karşın, sesin beni ne kadar şaşırtmış, adeta çarpmış olduğunu düşünerek korkuyla titriyorum. O zamanla bir kayıttakilerden kime söz edecek olsam, bunu da ucuz bir sahtekarlık, ya da delilikten başka bir şey bulamadılar. Ama o meşhur şeyin kendisi ellerinde olsa... Ya da Akale'nin yazdıklarından bir kısmını okumuş olsalardı... Eminim çok farklı düşünürlerdi. Çok yazık ki Akale'nin talimatının dışına çıkmayarak Ses kaybını başkalarına dinletmedim. Yine çok yazık ki... Akale'nin mektuplarının hepsi kayboldu. Bana gelince... Mevcut koşullar ve arka hakkında sahip olduğum bilgilerle edindiğim ilk izlenime göre ses çok korkunç bir şeydi. Ahinlerde verilen yanıtları andıran bir tonla çabucak insan sesini izliyordu. Ama ben aklın alamayacağı uzak cehennemlerden, aklın alamayacağı uçurumları aşarak gelen hastalıklı bir yankı olduğunu kuruyordum kafamda. O iğrenç Balmon Merdane'yi son defa döndürüp dinlememden bu yöne iki yıl geçti. Ama şu anda ve bütün diğer zamanlarda o zayıf, şeytani vızıltıyı kulağıma ilk defa çalındığı andak gibi duyabiliyorum. Ormanların bin oğlaklı kara keçisi. Ama bu sesin sürekli kulaklarımda olmasına karşın şöyle dört başı mamur bir tanımını yapabilecek kadar bile çözümleyemedim bunu. Bu ses, yabancı bir türün konuşmasını heceleyecek şekilde biçimlenmiş, iğrenç, dev bir böceğin fızılgısını andırıyordu. Ve bu ses çıkarabilen organların, insanın, hatta herhangi bir memelinin ses organıyla benzerliği olamayacağından tam anlamıyla emindim. Bu olguyu insanlığın ve dünya yaşamının büsbütün kapsamı dışında çıkaran özellikler, renk, genişlik... ...ve çeşitli aronik sesler vardı. Sesi ilk defa duyduğumda... ...öylesine apışık kaldım ki... ...geri kalanını dinlerken neredeyse kendimde değildim. Vızıltının daha uzun pasajı geldiğinde... ...önceki kısa pasajda beni sersemleten... ...küfür niteliğindeki sonsuzluk duygusunda bir güçlenme oldum. Sonra... Aslında insansız çok net bir sesle konuşurken birden kayıt sona erdi. Ama makine kendiliğinden durduktan sonra uzun süre aptal aptal bakınarak oturdu. Bu şok edici kaydı tekrar tekrar dinlediğimi, notları notlarıyla karşılaştırarak ayrıntılı bir çözümleme ve yorumlama çalışmasının giriştiğini söylememe bilmem gerek var mı? Vardığımız sonuçları burada yine demek hem yararsız hem de rahatsız edici olur. Ama insanlığın gizemli, eski dinlerindeki en iğrenç ve ilkel adetlerinden bazılarının kaynağına ilişkin bazı ipuçları elde ettiğimize inanmış olduğumuzu söyleyebilirim. Yabancı, gizli yaratıklarla insan bazı üyeleri arasında çok eski ve çok güçlü bağlantılar olduğu da bizim için apaçık bir şeydi. Bu bağlantıların hangi boyutlarda olduğunu ve eskiye kıyasla bugünkü durumunu kestirmemizin yolu yoktu. Ama bu konu sonsuz miktarda korkunç spekülasyon kaldırırdı. Belirli aşamalarda insanla bu hattız sonsuzluk arasında korkunç ve çok eski bağlar varmış gibi görünüyordu. Yeryüzünde arz ve eden küfür niteliğindeki varlıkların, güneş sisteminin kıyısındaki esrarlı gezegen... Yugod'dan geldiği üstü kapalı bir şekilde anlatılıyordu. Ama bu gezegenin kendisi, asıl kaynağı, Einstein'ci uzam zaman bütünlüğünün, hatta bilinen en büyük kozmosun ötelerine uzanan, korku verici bir yıldızlar arası ırkın kalabalık bir ileri karakolundan başka bir şey değildi. Bu arada, Karataş'ı ve onu arkama getirmenin, en iyi yolu tartışmaya devam ettik. Şu ya da bu sebepten akalep bana alışa geldik ve beklenen yollardan göndermeyi güvenmiyordu. En son fikri taşı falan götürüp King, Vichandon ve Fitchburg üzerinden Boston ve men sistemine göndermekti. Ama bu bile Bradleboro ana yolundan çok daha fazla ıssız yollarda. Ormanların içinden geçen dağlık yollarda araba kullanılmasını gerektiriyordu. Dediğine göre fonograf kaydını gönderirken Brad Leboro Express Postanesi civarında davranışları ve yüzündeki ifade güven vermeyen birinin dolaşmakta olduğunu fark etmişti. Bu adam memurlarla konuşmaya pek hevesli görünüyordu ve kaydın gönderildiği trene binmişti. Akaleye gönderinin bir kazaya uğramadan elime geçtiğini öğreninceye kadar kendini pek rahat sıkmemiş olduğumu itiraf etti. Temmuz'un ikinci haftasında Akadey'den gelen endişeli bir yanıktan mektuplarımdan birinin daha yanlış ellere geçtiğini öğrendim. Bundan sonra benden artık Townshend adresine bir şey göndermememi, tüm gönderilerimi kendi kullandığı arabayla ya da demir yollarının yeni hizmete soktuğu yolcu servisiyle sık sık ziyaret ettiği Brad genel dağıtım merkezine yollamamı istedi. Gitgide daha fazla endişeye kapıldığını görüyordum. Çünkü sayısız gecelerde köpeklerin daha fazla avladıklarından ve bazen sabah olduğunda yolda ve çiftliğinin arka taraflarındaki çamurda bulduğu yeni pençe izlerinden daha sık bahseder olmuştu. Bir defasında aynı ölçüde kararlılık serkleyen köpek izleri attığım tam karşısında saf halinde dizilmiş bir sürü izden söz etti. Ve kanıt olarak bunların son derece rahatsız edici bir resmini gönderdi. Bu köpeklerin havlaya havlaya perişan düştükleri bir geceden sonraydı. 18 Temmuz, çarşamba sabahı, Bilyusfal'dan bir telgraf aldım. Akadey, Karataşı Medosval'dan saat 12.15 tarih edilen ve 16.42'de Kuzey Kuzeygarı'na varacak olan 5508 nolu trenle ekspres postayla göndermiş olduğunu bildiriyordu. Postanın arkamı ancak ertesi gün öğle vakti varacağını hesaplayarak perşembe günü postayı alabilmek için bütün sabah evde kaldım. Öğlen gelip geçti ama beklediğim paket görünmedi. Express posta yazıhanesine telefon ettiğimde benim için gelen herhangi bir şey olmadığını söylediler. Bunun üzerine endişelenerek Boston Kuzeygarı'ndaki ekspres posta yazıhanesine telefon ettim. Paketimin ortaya çıkmamasına pek de şaşırdım söylenemez. 5508 nolu tren önceki gün sadece 35 dakika röterle ulaşmıştı. Ama benim için gönderilen bir kutu yoktu. Bununla birlikte memur, bir araştırma başlatacaklarına söz verdi ve günü akaleye durumu özetleyen ucuz tarifeli bir telgraf çekerek sona erdirdim. Hayran olunacak bir çabuklukla bastındaki yazıhaneden ertesi gün öğleden sonra bir haber geldi. Oradaki memur gerçekleri öğrenir öğrenmez telefon etmişti. Göründüğü kadarıyla 5508 nolu trendeki Demiryolu Ekspres memuru, benim kaybımla ilgili olabilecek bir olayı anımsıyordu. Saat biri birkaç gece tren hem Hampshire'da Kane kasabasında beklerken çok acayip sesli, zayıf, kırçıl saçlı, kaba saba görünüşlü bir adamla bir tartışma. Memurun dediğine göre, adam beklediğini ileri sürdüğü, ama ne trende bulunan ne de şirketin defterlerine kaydedilmiş ağır bir sandık için ortalığı telaşa vermişmiş. Adam. Adının Stanley Adams olduğunu söylemiş. Öylesine tuhaf ve tek güzel bir sesi varmış ki, onu dinlerken memuru fena halde uyku bastırmış. Memur konuşmanın nasıl sona erdiğini pek iyi anımsayamıyormuş. Ama tren yeniden yürümeye başladığında uykusunun tam olarak dağıldığını gayet iyi anımsamaktaymış. Bastındaki görevde. Bu genç memurun dürüstlüğünden ve güvenilirliğinden kuşku duyulmayacak biri olduğunu, bilinen bir aileden geldiğini ve uzun süreden bir şirkette çalıştığını sözlerine ilave etti. Aynı akşam, yüz yüze görüşmek için memurun adını ve adresini bir odana alarak bastığına gittim. Memur içten ve çok cana yakın bir insandı ama ilk baştan mattıkları dışında söyleyecek bir şeyin olmadığını gördüm. Tuhaf olmakla birlikte sandığı soruşturan acayip adamı yeniden görecek olsa tanıyacağımdan bile emin değildi. Adamın anlatacak başka bir şey olmadığını anladığımdan arkama döndüm. Oturup sabaha kadar AKD'ye, ekspres posta şirketine, polise ve kimdeki gar görevlisine mektuplar yazdım. Memuru bu kadar garip bir şekilde etkilemiş olan tuhaf sesli adamın bu uğursuz işte, Önemli bir rol oynadığına inanıyor ve Kinger görevlileriyle telgraf yazarınızı kayıtlarının adam hakkında soruşturmayı ne zaman, nerede yaptığı hususunda bazı bilgiler sağlayacağını umuyordum. Ama araştırmalarımdan hiçbir sonuç elde edemediğimi kabul etmediyim. Tuhaf sesli adam 18 Temmuz günü öğleden sonraki ilk saatlerde King istasyonu civarında görünmüştü ve civarın aylaklarından biri, Ağır bir sandıkla aralarında belli belirsiz bir bağlantı kurmuştu. Ama onu tanıyan kimse yoktu ve ne daha önce ne de daha sonra görülmüştü. Öğrenebildiği kadarıyla bugüne kadar ne telgrafhaneyi ziyaret etmiş ne de kimseden Karataş'ın 5508 Null trenle gönderildiğini bildirdiğini yorabilecek herhangi bir mesaj almıştı. Ekele doğal olarak bunları soruşturmak hususunda bana katılıyordu. Hatta istasyon civarında insanları sorgulamak için kendi kasabasına gitti. Ama onun bu konudaki tavrı benimkinden daha kaderciydi. Kutunun kaybını karşı konulmaz uğursuz ve tehditler yazgıya bağlamaya hazır görünüyor ve onu yeniden ele geçirebileceğini gerçekten olmuyordu. Tepedeki yaratıkların ve ajanlarının inkar edilemez telepatik ve hipnotik güçlerinden söz ediyor bir mektubunda Karataş'ın artık bu dünyada bulunduğuna inanmadığını ima ediyordu. Ben kendi adıma çok kızgındım. Çünkü Hiyoroğlu, andran Andra'nın uzak, eski yazılardan çok anlamlı ve şaşırtıcı bilgilere ulaşma şansımızın olduğunu düşünüyordum. Akale'in bu dehşet verici yaratıklar sorununun ulaştığı yeni aşamayı anlattı ve anında bütün dikkatimin bu yeni aşama üzerinde toplanmasına yol açan sonraki mektupları olmasaydı, bu mesele içime büyük bir dert olacaktı. Bilinmeyen şeyler diye yazıyordu Akaley. Gittikçe acınacak ölçüde titrekleşen birer yazısıydı. Görünmemiş bir kararlılıkla üzerine kapanmaya başlamışlardı. Ayın soluk ya da tünden kayıp olduğu gecelerde köpek havlamaları... Şimdi korkunç bir hal almıştı ve gündüzleri geçmek zorunda olduğu yollarda taciz girişimleri olmuştu. Ağustos'un ikisinde arabasıyla köye giderken yolun sık bir ormandan geçtiği bir yerde yolu üzerine uzatılmış bir ağaç gövdesi olduğunu görmüştü. Yanındaki iki ili köpeğin öfkeli havlamaları o şeylerin yakınlarda bir yerlerde pusayı yapmış olduğunu anlatıyordu. Köpekler yanında olmasaydı ne olurdu? Tahmin yürütmeye bile cesaret edemiyordu. Ama bundan sonra sadık ve güçlü köpeklerinden en az ikisi yanında olmadan dışarı çıkmadı. Yolda başına gelen diğer iki olay ayın beşine ve rastlıyordu. İlkinde bir mermi arabasını sıyrıp geçmiş diğerinde köpeklerin havlaması, ormanda kötü varlıkların bulunduğunu anlamasına yol açmıştı. 15 Ağustos'ta beni fazlasıyla huzursuz eden ve akadehin yalnız yaşamaktan vazgeçip, polislerden yardım istemesini dilememe yol açan çılgın bir mektup aldım. 12'sini 13'e bağlayan gece korkunç olayları olmuş. Çiftlik evinin dışında merviler uçuşmuş ve sabahleyin 12 iri köpekten üçünün vurularak öldürülmüş olduğunu görmüştü. Yolda aralarında Walter Brown Gillard'ı dahil insan izleriyle karışık sayısız pençe izleri vardı. Akaley daha fazla köpek istemek için hemen telefona sardım. Bırak Levero'yu aramış ama pek fazla şey söylemesine kalmadan telefon kesilmişti. Daha sonra... Eke'deyi arabasına atlayıp Brad Levorov'a gitti ve telefon attı işçilerin ana hattan kuzeyindeki ıssız bir tepede makasla kesilmiş olduğunu tespit ettiklerini öğrendi. Ama eve dört yeni güçlü köpekle ve üst üste ateş edebilen büyük av tüfeğinde kullanacağı yedi sekiz kutu cephaneyle dönecekti. Mektup Brad Levorov'daki postandı. Mektup Burak, laboradaki postanede yazılmış ve gecikmeden edime ulaşmıştı. Bu mesele karşısındaki tavrım, bir bilim adamının tavrından korku içindeki birinin tavrına doğru kaymaktaydı hızla. Uzaklardaki ıssız çiftliğinde oturmakta olan akade için kaygılandığım gibi, bu tuhaf sorunla aramda kurulan kesin bağlar nedeniyle kendi adıma da korkmaya başlamıştım. Bir şeyin eli, her yere uzanıyordu. Beni girdabın içine çekip yutar mıydı? Akademi mektubuna verdiğim yanıtta, onu yardım istemeye zorladım ve bunu yapamayacak olursa kendim harekete geçeceğimi belirttim. O istemese de Vermun Taşasen giderek yetkililere durumu açıklayıp yardımlarını isteyebileceğimden söz ettim. Buna karşılık Belausfal'dan aşağıdaki telgrafı aldım. Durumunuzu takdir ediyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Sakın harekete geçmeliyiz. Zira bu her ikimize de zarar verir. Açıklama için bekleyin. Henry Akeley Ama meselenin ciddiyeti her geçen gün artmaktaydı. Telgrafa verdiğim yanıta Akeley'den çok şaşırtıcı bir tont geldi. Bana telgraf çekmemiş olduğu gibi mektubuna verdiğim yanıtı da almamış olduğunu belirtiyordu. Akeley'in Belosfal'da acelece yaptığı soruşturma mesajın Sesi garip bir şekilde boğuk ve vızıltıya andıran, kırçıl saçlı bir adam tarafından bırakılmış olduğunu ortaya çıkardı. Bundan fazlasını öğrenmek mümkün olmadı. Memur, Akeli'ye adamın kurşun kalemle yazmış olduğu orijinal metni gösterdi. Ama el yazısı tanıdık değildi. İmzanın ikinci e olmadan Akeli şeklinde yanlış atıldığı görülüyordu. Bazı varsayımlarda bulunabilirdi kaçınılmaz olarak. Ama derinleşen kriz ortamında Akadey bunun üzerinde inceden düşünecek zamanı bulamadı. Akadey ölen daha başka köpeklerden yenilerini satın aldığından artık aysız gecelerde karşılıklı mermi sıklıklarından ve bunun neredeyse bir adet halini aldığından söz ediyordu. Yoldaki ve arka avludaki pençe izleri arasında Brown'unkilerinin yanı sıra en az birkaç başka insanın ayak izlerine de sürekli rastlanma olmuştu. bunun oldukça berbat bir iş olduğunu, çiftliği ister satabilsin ister satamasın çok geçmeden muhtemelen Kaliforniya'daki onun yanına gitmek zorunda kalacağını kabul ediyordu. Ama insan evi olarak düşündüğü tek ayrılması gerçekten hiç kolay değildi. Biraz daha dayanmaya çalışacaktı. Kim bilir belki davetsiz misafirleri yıldırabilirdi. Özellikleri onların sırlarını çözmeye çalışmaktan artık bütünüyle vazgeçmiş olduğunu açıkça gösterebilirse. Derhal akıraya yazarak yardım önerimi tekrarladım. Onu ziyaret etmekten yetkilileri karşı karşıya bulunduğu büyük tehlike konusunda ikna etmediği ona yardım etmekten söz ettim. yanıtında bu plana Önceki mektuplarına bakarak söylenebilecek tavrına kıyasla daha az karşı çıkma eğilimi diyordu. Ama biraz daha işlerini yoluna koyuncaya ve onca aziz tuttuğu doğum yerini terk etme fikrine kendini alıştırıncaya kadar beklemekten yan olduğunu söylüyordu. İnsanlar çalışmalarını bir şey tutmuyor, ileri geri konuşuyorlardı. İyisi mi? Ortalığı telaşa vermeden ve akıl sağlığı hakkında duyulan kuşkuları arttırmadan sessizce çekip gitmeliydi. Bakıp usanmış olduğunu kabul ediyordu. Ama başı dik gitmek istiyordu. Bu mektup 28 Ağustos'ta geldi. Elimden geldiğince yüreklendirici bir yanıt yazıp yolladım. Yüreklendirme çabam işe yaramış olmalı ki mektubuma verdiği yanıtta dehşet verici daha az olaydan söz ediyordu. Çok iyimser değildi ama sadece Dolunay döneminin yaratıkları uzak tuttuğuna inanıyordu. Bundan böyle pek fazla kapalı gecek olmayacağını umuyor ve son dördünden sonra Brett Levero'da kalabileceğinden açıkça olmasa da söz ediyordu. Yine cesaret verici bir şeyler yazdım. Ama beş yedi günü beslemedi mektubum yoldayken gönderilmiş yeni bir mektup geldi ve ben buna cesaret verici bir yanıt veremedim. Önemi nedeniyle bu mektubun tam metnini vermenin yerinde olacağına inanıyorum. Mektup esas olarak şöyleydi. Sayın Velmert, son mektubuma oldukça cesaret kırıcı bir ilave. Dün gece yağmur yağmasa da hava adam akıllı kapalıydı. Öyle ki tek bir ışın bile bulutları delip geçemiyordu. O şeyleri iyice azdılar. Onca umudumuza karşın soğumun geldiğini sandım. Gece yarısından sonra evin çatısına bir şey bulundu ve bütün köpekler ne olduğunu görmek için koşuştular Köpeklerin dışarıda kıyameti kopardıklarını duyuyordum. Sonra içlerinden birisi eve bitişik alçak et binanın üzerinden sıçrayarak çatıya çıkmayı başardı. Yukarıda müthiş bir kavga koptu ve unutamayacağım korkunç bir fızıltı duydum. Sonra şok edici bir koku yayıldı etrafa. Aynı anda da pencereden çeri mermi yağmaya başladı. Mermiler bir sıyırıp geçti. Çatıdaki yaratı havlamakta olan küpeklerin bir kısmı ayrılıp başka yöne koştuğunda tepedeki yaratıkların asıl kolunun eve yaklaşmış olduğunu anladım. Yukarıda ne olup gittiğini henüz bilmiyordum. Ama korkarım ki yaratıklar kanatlarını daha iyi kullanmayı öğrenmeye başlamışlardı. Işıkları söndürdüm ve tüfeğimi kaptığım gibi mazgal dili olarak kullandığım pencerelerden Köpekleri vurmamak için yeterince yukarıya nişan alarak etrafı taradım. Bu meseleyi halleder gibi göründü. Ama sabahleyin avluda büyük kan gölleri gördüm. Bu kan göllerinin yanında bugüne kadar duyduğum en pis sahip yeşil renkte yapışkan bir madde vardı. Çatıya çıktım ve orada da yapışkan maddeden bulunduğunu gördüm. Köpeklerimden beş ölmüştü. Çok fazla aşağıya ateş köpeklerden birini ben öldürmüştüm. Çünkü sırtından vurulmuştu. Şimdi mermilerin parçaladığı camları takıyorum. Sonra yeni köpekler satın almak için mületle oraya gideceğim. Satıcı sanırım benim deli olduğumu düşünecektir. Sonra başka bir pusula daha göndereceğim. Sırf düşüncesi bile benim için ölüm demekse de sanırım bir iki haftaya kadar göç etmeye hazır olurum. Acele oldu. Kusura bakma. Akadey. Ama benim mektubum eline geçmeden Akadeh'in gönderdiği tek mektup bu olmadı. Ertesi sabah 6 Eylül günü bir mektup daha geldi. Bu ki bütün cesaretimi kıran ve bundan sonra ne diyeceğimi ya da ne yapacağımı bilemeyecek kadar şaşırmama neden olan çılgınca bir karalamaydı. Yine yapabileceğimin işi belliğimde kaldığı kadarıyla metni olduğu gibi buraya aktarmak olsa gerek. Salı. Bulutlar dağılmadı. Ay yine yüzünü göstermedi. Hoş. Zaten incecik bir iler haline gelmişti. Kabloların onarılmadan daha çabuk kesilmeyeceğini bilsen eve elektrik çektirir, bir de ışıldak yerleştirirdim. Sanırım deliriyorum. Size bugüne kadar yazmış olduğum her şey bir düş ya da delilik olabilir. Daha önce de berbattı ama bu seferki çok daha fazla oldu. Dün gece benimle konuştular. O lanet olasılı sesleriyle benimle konuştular. Ve sana tekrarlamaya cesaret edemeyeceğim şeyler söylediler. Köpekler avlarken onları açıkça duydu. Bir ara gürültü sesleri bastırdığında bir insan sesi onlara yardım etti. Bu meseleden uzak durum Yılmaz. Sizin de benim de... Bugüne kadar kuş kullandığımızdan çok daha kötü. Kaliforniya'ya gitmeme artık izin vermek niyetinde değiller. Beni canlı olarak ya da canlı olmaya kuramsal ve zihinsel olarak eşit olan neyse o halde Yugota değil ondan daha ötelere galaksinin dışına muhtemelen uzayın son kavisini ötesine götürmek istiyorlar. Onlara istedikleri yere gitmeyeceğimi ya da niyetlendikleri korkunç şekilde gitmeyeceğimi söyledim. Ama korkarım, bir işe yaramayacak bu. Evim o kadar uzaklardaki, çok geçmez gece olduğu gibi gündüz de gelebilirler. Altı köpek daha öldürdüler ve bugün arabamla Brad giderken yolun ormanlık kısımlarında varlıklarını hissettim hep. O fonograf kaydıyla Karataş göndermeye çalışmam hataydı. Çok geç olmadan kaydı parçalarsanız yedersiniz. Yarın hala burada olursa size birkaç satır daha yazarım. Keşke kitaplarımı ve eşyalarımı Brad LeVore'ye götürmenin ve orada bir oda tutmanın bir yolunu bulabilseydim. İçimdeki bir şeyler beni alıkoymasa kaçıp giderdim. Savaşır emniyette olacağım Brad LeVore'ye giderdim. Ama ortada kendimi tıpkı evde gibi mahkum hissediyorum. Ve iyi biliyorum ki her şeyi bırakıp kaçmaya çalışsam bile çok uzaklaşamazdım. Çok korkunç. Bu meseleden uzak durun. Saygılarımla akaley Bu korkunç şeyi aldıktan sonra bütün gece uyuyamadım ve Akade'yi nasıl da aklını kaçırmadığını hayret ettim. Mektup aslında saçma sapandı ama ifade tarzı daha önceki olaylar göz önüne alındığında korkunç bir inandırıcılık gücüne sahipti. Akale'nin en son mektuba yanıt verecek zamanı bulmasını beklemenin yerinde olacağını düşünerek Rup ya yanıt vermedim. Gerçekten de böyle bir yanıt ertesi gün geldi. Ama mektupta yer alan yeni malzeme usulen verilmiş yanıtın dikkate sunulduğu hususlarca gölgeleniyordu. İşte çılgınca bir aceleyle karalanmış mektuptan anımsayabildiklerim. Çarşamba. Mektubunuz geldi. Ama tartışmanın yararı yok artık. Yelkenleri indirdim. Onlarla mücadeleye devam edecek gücüm kalmışsa şaşarım. Her şeyi bırakıp kaçmayı düşünsen bile bunu yapamam. Beni yakalarlar. Dün onlardan bir mektup aldım. Postacı ben Brett de getirmiş. Bilius Falstan yazılıp postaya verilmiş. Bana ne yapmak istediklerini yazıyorlar. Siz de kendinize dikkat edin fonograf kaydını parçalayın, bulutlu geceler devam ediyor, ayla gitgide küçülüyor. Keşke yardım isteme cesaretini gösterebilseydim. Ama buraya gelmeye cesaret edebilen herkes elde bir kanıt bulunmadıkça demin de gittiği İnsanlardan sebepsiz yere buraya gelmelerini isteyemezdim. Ama size en kötüsünü anlatmadım. Benim artık şimdi sıkı durun yoksa şoka girersiniz. Oysa size gerçeği anlatıyorum. Bu gerçeği şu. Bu şeylerden birini ya da birinin bir parçasını gördüm ve ona dokundum. Tanrım ne korkunçtu. Ölüydü elbette. Onu köpeklerden biri aklamıştım ve bu sabah köpeklerin kulübesinin önünde buldum. Bütün boğduk bu bitenler konusunda insanları ikna etmek için bu parçayı odunlukta saklamak istedim. Ama birkaç saat içinde buharlaşıp yok verdi Hiçbir şey kalmadı geriye. Biliyorsunuz, nehirlerdeki o şeylerde sadece selden sonraki sabah görülmüştü. Ve en kötüsü, sizin için o şeyin fotoğrafını çekmeye çalıştım. Ama fotoğrafı tap ettiğimde, o başka görünür hiçbir şey yoktu. Bu şey neden yapılmış olabilirdi acaba? Onu gördüm, ona dokundum. Bu şeylerin hepsi ayak izi bırakıyor. Madde olduklarından emindim. Ama... Ne tür bir madde? Bir biçim tarif edilebilir gibi değildi. Bir insanın başının bulunması gereken yerde dokunaçlarla kaplı kalın, halatımsı bir maddeden çok sayıda düğüm düğüm ya da boğum boğum etsi piramitler bulunan büyük bir pavur benziyordu. O yapışkan yeşil maddede kanı ya da öz suyu gibiydi. Ve bu varlıklardan her dakika dünyaya girebilecek çok sayıda vardı. Walter Brown kayıp hayli zamandır civardaki köylerde, her zaman sürttüğü köşelerde görünmüyor. Mermilerimden biriyle haklımış olmalıyım. Ama yaratıklar her zaman ölü ve yaralılarını götürmeye çalışmışlardır. Bugün öğleden sonra hiçbir sorunla karşılaşmadan kasabaya indim. Ama korkarım ki geri döneceğinden emin oldukları için uzak durmaya başladılar. Bu mektubu Brad Devere Postanesi'nden yazıyorum. Bu bir veda mektubu olabilir. Eğer öyle olursa San Diego, Kaliforniya'da Pleasant Sokağı 176 numarada oturan oğlum George Goddenbrook Akali'ye yazın. Ama buraya gelmeyin. Bir hafta içinde benden haber alamazsanız çocuğa yazın ve basındaki haberleri izleyin. Şimdi son iki kartımı oynayacağım. İrade gücüm kalmışsa tabii ki. İlkin yaratıklar üzerinde zehirli gaz deneyeceğim. Ve bu işe yaramazsa şerifi anlatacağım. İsterlerse beni tımarhaneye kapatsınlar. Bu diğer yaratıkların bana yapacaklarından daha iyidir. Belki evimin civarındaki ayak izlerine dikkatlerimi çekebilirim. Bu izler oldukça veydersiz. Ama her sabah yeniden bulabilirim. Ama öyle sanıyorum ki polis... Bu izleri bir şekilde benim uydurduğumu söyleyecektir. Çünkü benim garip bir tip olduğumu düşünüyorlar. Eyalet polislerinden birinin geceyi evimde geçirip, olayı kendi gözleriyle görmesini sağlamaya çalışmalıyım. Ama yaratıklarım bunu öğrenip, o gece uzak durma ihtimalleri var. Geceleyi ne zaman telefon etmeye kalksam, telleri kesiyorlar. Telefon hattı tamircileri bunu çok garip buluyorlar. Telleri benim kestiğimi düşünmezlerse belki benim deyime tanıklık edebilirler. Bir haftayı geçiyor ki telleri onarmaya kalkışmadım. Olayların gerçekliği konusunda bazı cahil insanların tanıklık etmelerini sağlayabilirdim. Ama herkes onların sözlerine güler. Hem zaten öyle uzun zamandır benim evimden uzak duruyorlar ki, ve yeni olayların hiçbirinden haberleri yok. Bu köhne çiftliklerden hiçbirinin sahibini, hiçbir şey karşılığında çiftliğinin bir mil yakından geçmeye razı edemezdiniz. Posta dağıtıcısı onların sözlerini şiddetle bu konularda benimle şakalışıyordu. Tanrım, ne olurdu söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu ona söylemeye cesaret edebilseydim. Sanırım izleri fark etmesini sağlamaya çalışacağım. Ama her zaman öğleden sonra gidiyor ve o zamana kadar izler yok oluyor.'' İzlerden birini korumak için üzerine bir kutu ya da tava koyacak olsam, eminim bunun bir sahtekarlık ya da şak olduğunu düşünürdü. Keşke bu kadar yalnız bir yaşam sürdürmeseydim. O zaman insanlar eskisi gibi arada sırada vurarlardı. Cahil insanlar dışında kimseye karataşı ve çektiğim fotoğrafları göstermeye, yaptığım kaydı dinletmeye asla cesaret edemedim. Başkaları bütün bunları benim düzmece işlerim olduğunu söyleyip gülmekten başka bir şey yapmazlardı. Ama yine de resimleri göstermeye çalışabilirdim. Fotoğraflarda bu izler açıkça görünmüyor. Her ne kadar izleri yapan maddenin kendisi görüntülenmese de bu şeyi bu sabah diye karışmadan önce başka kimsenin görmemiş olması ne kadar utanılacak bir şey. Ama artık umrumdan bilmiyorum. Yaşadığım bunca şeyden sonra tımarhane pek dena bir yer sayılmaz. Doktorlar beni bu evden ayrılma fikrine ikna edebilirler. Beni kurtarabilecek tek şey de bu zaten. Yakında benden haber alamazsınız oğlumcoğurca yazın. Kaydı parçalayın ve bu meseleden uzak durun. Elveda. Saygılarım mı? Akaley. Bu mektup samimiyetle söylemek gerekirse içime büyük bir dehşet saldı. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Birbirini tutmaz birkaç teselli sözü ve yürek bir şeyler karalayıp tahtlı olarak postaladım. Ekleyi derhal Bretilveroy'a gidip yetkililerin korumasına sığınması için sıkıştırdığımı anlatıyorum. Fonograf kaydıyla oraya gidip akıl sağlığımın yerinde olduğu hususunda yetkilileri ikna etme kendisine yardımcı olacağımı da ekledim sözlerime. Sanıyorum. Bu şeyleri aralarında istemeyen insanlara tehlikeye haber verme zamanının geldiğini yazdım. Gerilimin iyice yükseldiği bu anda akıleyin anlattığı ve ileri sürdüğü her şey olan inancımın tam olduğu gözlemlenebilir. Bununla birlikte ölü canavarın resmini çekememesinin, doğanın bir garabetine değil heyecan yüzünden kamerayı oynatmış olmasına veriyordum. Sonra benim tutarsız mektubum henüz yoldayken yazılmış olması gereken ve cumart ismini öğleden sonra elime geçen tuhaf bir şekilde şaşırtıcı tertemiz yazılmış bir mektup geldi. Yeni bir makinede yazılmış olan bu tuhaf teminat ve davet mektubu bir karabasını adıran ıssız tepeler dramındaki en muazzam değişimi işaret ediyordu. Mektubu yine belediğime dayanarak ve bana özel nedenlerde elimden geldiğince bunu da koruyarak aktaracağım. Mektup Bilosfal damgasını taşıyordu ve mektubun metni gibi imza da daktilyoya yeni başlayanlarda sık görüldüğü gibi daktiyo edilmişti. Ama metin bir aceminin elinden çıkmış olmayacak kadar temiz yazılmıştı. Bundan akadeyin daha önce de belki üniversitedeyken daktiyo kullanmış olduğu sonucunu çıkardım. Mektubun beni hayli rahatlatmış olduğunu söylemek yerinde olmakla birlikte bu rahatlığın altında yatan bir huzursuzluk vardı. akale dehşet içindeyken aklı başındaysa bile şimdi kurtulmuşken de aklı yerinde miydi bakalım? Peki şu sözü edilen gelişmiş ilişkiler de Her şey akale tavırlarında köklü bir değişikliği meydana geldiğini işaret ediyordu. İşte tamamen belliğime dayanarak yazmaktan kendime biraz gurur payı çıkardığım metin. Azizim Mimar, size yazdığım bütün aptalca şeyler konusunda sizi rahatlatabilmek bana büyük bir zevk verir. Aptalca sözü de bir takım olgulara getirdiğim tanımlardan çok korku dolu tavrımı kastediyorum. Bu olgular gerçek ve yeterince önemli. Benim hatam, onlara karşı normal bir tavır takınmak olmuştur. Sanırım tuhaf ziyaretçilerimin benimle iletişim kurmaya başladıklarında ve bu çabalarını sürdürdüklerinden söz etmiştim. Dün gece bu karşılıklı konuşma gerçek oldu. Verilen bazı işaretleri yanıt olarak uzaylıların bir elçisini hemen belirteyim ki bir insan eve kabul ettim. Bu adam senin de benim de aklımızın kıyısından bile geçiremediğimiz bir yığın şey anlattı. Ve uzaylıların bu gezegendeki kolonilerini gizli tutmaktaki maksatlarını yanlış değerlendirdiğimizi, nasıl yanlış yorumladığımızı açıkça gösterdi. Öyle görünüyor ki, insan olma sundukları şey ve yeryüzüyle ilgili istekleri konusundaki kötücül efsaneler tamamen alegorik konuşmanın bilgisizlik nedeniyle yanlış kavranmasının sonucuydu. Benim kendi varsayımlarım, Kabul ediyorum ki cahil çiftçilerin ve kızılderillilerin herhangi bir tahmini kadar hedefi kalamışlardı. Benim ürkütücü, çirkin ve alçakça bulduğum şey gerçekte, uşu verici, zihin açıcı, hatta muhteşemdi. Benim daha önceki tahminim insanoğlunun çok farklı odandan, o ebedi nefretim, korkusunun ve ürküntüsünün bir aşamasından başka bir şey değildi. Şimdi bu yabancı ve inanılmaz yaratıkları geceki çarpışmalarımız sırasında verdiğim zarardan dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum. Keşke onlarla da ilk karşılaşmamızda sakince, makul bir şekilde konuşmaya razı olsaydım. Ama hareketleri bizimkilerden çok farklı düzenlenmiş olduğundan bana hiç bilemiyorlar. Vermouth'taki insan ajanlarının bazı çok aşağı seviyedeki dekişler olması onlar için şanssızlıktı. Onlara karşı öngörlüğü beslememe neden oldu. Gerçek tonlar insana asla bilmeden zarar verdiler. Gerçekte onlar insana asla bilmeden zarar verdiler. Ama onlar da çok zalim haksızlıkla uğradılar. Bizim türümüz onları gizlice gözetledi. Başka boyutlardan ucubeler adına onlara arayıp bulmak ve onlara zarar vermek amacına kendilerine adamış tamamen gizli bir kötü adamlar meslebi var. Uzaylıların kesin annemleri bu saldırganlara yönelikte. Ha, bu arada kaybolan mektuplarımızdan çoğunun uzaylılar tarafından değil, bu kötü meslebin gizli acımlarınca çalınmış olduğunu öğrendim. Uzaylıların insandan bütün isteği huzur barış ve giderek gelişen entelektüel ilişkiler. Özellikle bu sonuncusu kesinlikle gerekli. Çünkü buluşlarımız ve aygıtlarımız bilgimizi ve hareket yeteneğimizi arttırmakta ve uzaylıların gerekli ileri karakollarının bu gezegende dizlice var olmasını her geçen gün olanaksızlaştırmaktadır. Yabancı yaratıklar insanlığı daha iyi tanımayı ve insanlığın birkaç felsefi ve bilimsel önderinin kendileri hakkında daha çok şey öğrenmesini arzuluyorlar. Öyle bir düşünce alışverişiyle tehlikeyi geçecek ve tatmin edici bir modus vivendi oluşacaktır. İnsanlığı köleleştirmek veya yozlaştırmaya çalışmak düşüncesi çok gülünç. Bu geliştirilmiş ilişkilere başlangıç olarak uzaylılar kendileri hakkında zaten çok şey bilen, Beni yeryüzündeki esas tercümanları seçtiler doğal olarak. Dün gece bana çok şey anlatıldı ve ileride de hem sözlü hem yazılı daha çok şeyiletilecek. Henüz dünya dışına yolculuk yapmam istenmiyor benden ama sanıyorum ileride bunu yapmayı isteyebilirim. Evim artık kuşatılmayacak. Her şey normali döndü. Köpeklerin işi kalmadı. Dehşet yerine çok az sayıda ölümlünün paylaştığı bol miktarda bilgiye ulaştık. Entelektüel bir serüven yaşadım. Uzaylı yaratıklar, bütün uzay ve zaman içindeki, hatta ötesindeki belki de en mükemmel organik şeyler, bütün diğer yaşam biçimlerinin sadece kendisinin loz değişkenleri olduğu kozmos ölçeğinde yaygın bir ırkın üyeleri onlar. Onları oluşturan maddeyi tanımlamaya uygunsa, Onlara hayvandan çok bitki demek yerinde olur. Biraz mantarsız bir yapıya sahipler. Ama klorofil benzeri bir maddenin varlığı ve son derece benzersiz bir beslenme sistemine sahip onları bir sap üzerinde gelişen mantarlardan tamamen değişik kılıyor. Aslında tamamen farklı bir titreşim hızına sahip elektronlarıyla uzayın bize düşen kısmına tamamen yabancı bir madde biçiminde oluşmuşlar. Gözümüze görünmelerine karşın görüntülerin bizim binden evrenimizin sıradan fotoğraf, film ve lafaları üzerine alınmamasının nedeni de bu. Bununla birlikte iyi bir kimyager, yeterli bilgiye sahip olması halinde, onların görüntülerini tespit edecek fotoğraf emülsiyonu hazırlayabilir. Bu cinsin hıssız ve havasız yıldızlar arası boşlukta maddi bütünlüklerini koruyarak yol almak konusunda eşsiz bir yeteneği var. Türün bazı değişkeleri, mekanik yollardan yararlanmadan veya organların yerlerini değiştiren ilginç cerrahi ameliyatlar geçirmeden bunu yapamaz. Sadece birkaç tür Vermont değişkesinin ayırt edici özelliği olan esiri dayanıklı kanatları var. Antik dünyanın bazı uzak duruklarında yaşayanlar, daha başka yollardan gelmişlerdir. Onların dış görünüş bakımından hayvanlara, ve bizim maddi olarak yorumladığımız bir tür yapıya benzerliği yakın bir akrabalıktan çok paralel bir evrimin sonucudur. Bizim dağlık bölgelerimizde bulunan kanatlı tipler en gelişkinleri olmasa da bu cinsin beyin kapasitesi varlığı sürdüren tüm yaşam biçimlerinin beyin kapasitesini tersah versah geçer. Telepati onların genel iletişim aracıdır. Bununla birlikte küçük bir ameliyatla iletişimlerini hala konuşmayla ile sağlayan organizmaların konuşmalarını taklit edebilen kalıntı halinde ses organları bulunmaktadır. Yakınlardaki asıl meskenleri, güneş sisteminin kıyısında hala keşfedilmemiş, neredeyse ışıksız bir gezegendir. Burası çıkarabildiğimiz kadarıyla bazı eski ve yasak yazılarda yugod, şeklinde gizemli anıştırmalar yapılan yerdir ve kısa bir süre içerisinde zinsel uyumu kolaylaştırmak çabasıyla dünyamız üzerinde tuhaf bir şekilde odaklanan düşüncelerin sahnesi olacaktır. Uzaylılar arzu ettiğinde astronomlar yugotu keşfedecek kadar düşünce akımlarına karşı duyarlı hale gelirler çaşmam. şaşmam. Yugot elbette ilk adımdan başka bir şey değil. Bu asıl büyük kısmı insanın hayal yüzüne erişemeyeceği tuhaf bir şekilde örgütlenmiş, tipsiz uçurumlarda yaşamaktadır. Bizim kozmik varoluş bütünlüğü olarak bildiğimiz uzay-zaman küreci onların gerçek sonsuzluğunda sadece bir atomdur. Bu sonsuzluğun insan beyninin kavrayabileceği kadar büyük bir bölümü er geç benim açılacaktır. Tıpkı insan ırkını varoluşundan bu yana daha başka en fazla elli insan açılmış olduğu gibi. Başlangıçta büyük olasılıkla Wilmert bunları deli saçması olarak geleceksiniz. Ama zamanla karşıma çıkan muazzam fırsatı takdir edeceksiniz. Bunun olabildiğince büyük bir bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum. Bu amaçla kağıda dökülmesi mümkün olmayan binlerce şeyden söz etmeliyim size. Geçmişte beni görmeye gelmemenin hususunda sizi uyarmıştım. Şimdi, tehlike kalmadığına göre bu yarının geçersizliğini bildirmekten ve sizi davet etmekten zevk alırım. Üniversitede dersler başlamadan önce bu taraflara gelemez misiniz? Eğer böyle bir şey yapabilirseniz çok nefis olur. Fonograf kaydını ve size yazdığım bütün mektupları beraberinize getirin. Bu muazzam övgünün parçalarını bir araya getirmek için onlara ihtiyacımız var. Fotoğrafları da getirirseniz iyi olur. Çünkü negatifleri nereye koyduğumu anımsamadığım gibi kendim için bastığım resimleri de son günlerin hennamesinde kaybettim. Her yordamıyla oluşturulan ve bir girişim olmaktan öteye gitmeyen bu malzemeye ekleyecek ne çok şeyim var ve bunlara ekleyecek ne harikulade bir aygıtım var. Hiç çekinmeyin. istediğiniz kadar kalmaya ve insan insanoğlunun tüm tahminlerini aşan konularda tartışmalara geçecek uzun geceleri hazır olun. Bundan elbette kimseye söz etmemeniz gerekir Çünkü bu mesele öyle rastgele insanların kulağına ulaşmamalıdır. Brad Levera'ya tren hizmeti fena değildir. tarifi bastından edinebilirsiniz. bir and Me treniyle Greenfield'a kadar gelip Kalan kısa mesafe için aktarma yaparsanız. Bastından her gün 16.10'da kalkan trene binmenizi ömürürüm. Bu tren Grenfell'de 19 19:35'te varır. Oradan kalkan 21.19 treni 22.01'de Brett gelir. Hafta iç tarifesi bu. Geleceğiniz günü haber verirseniz arabamı istasyonda hazır bulundururum. Daktilo'da yazılmış bu mektup için özür dilerim. Ama son zamanlarda el yazın. Bildiğiniz gibi iyice titrekleşti ve öyle uzun mektuplar yazabilecek gibi hissetmiyorum kendimi. Bu yeni koronayı dün Red Levera'dan satın aldım. Göründüğü kadarıyla gayet iyi çalışıyor. Sizden söz bekliyorum. Fonograf kaydıyla ve bütün mektuplarımla ve fotoğraflarla en kısa zamanda sizi görmüyor mu Yanıt bekleyen dostunuz Henry Akelye. Bu tuhaf ve beklenmedik mektubu okuduğumda, tekrar okuyup üzerinde derin derin düşündüğümde, alt üst olan duygularım kelimelerle ifade edilir gibi değil. Hem rahatlamış hem de huzursuzluk duymuş olduğunu söylemiştim. Ama bu ifade, rahatlama ve huzursuzluğun her ikisinde içeren yeterince bilincine varılmamış, çok çeşitli duyguları kabaca anlatır ancak. Her şeyden önce, daha önceki dehşet silsilesi, ...nasıl da tam zıttına dönüşmüştü. Salt dehşetten tam bir gönül rahatlığına. Hatta coşkulu bir sevince bu dönüşüm öylesine beklenmedik. Öylesine hızlı ve tamdı ki... ...bir tek günün, perşembe günün o çılgın mektubunu yazmış olan birisin psikolojisini... ...günün getirdiği rahatlatıcı haberler ne olursa olsun... ...bu kadar değiştirebileceğine inanmakta güçlük çekiyordum. Bazı anlarda birbiriyle çelişen gerçek dış durumların söz konusu olduğu duygusu, fantastik güçlerle ilgili olarak soğukkanlı bir tavırla anlatılan bütün bu dramın büyük ölçüde kendi zihnimin yaratmış olduğu bir tür yanılsama, bir düşkülüp olmadığını merak etmemeye ulaştı. Sonra fonograf kaydı aklıma düştü. Daha büyük bir şaşkınlığa sürüklendim. Mektup almayı umduğumda o kadar farklıydı ki, Duygularımı çözümledikçe üzerimde birbirinden tamamen farklı iki izdinin bıraktığını gördüm. Birincisi, Akalay'ın aklı eskiden daha da yerindeydi. Şimdi de işaret edilen durum değişikliği çok hızlı ve inanılacak gibi değildi. İkincisi, Akalay'ın tavırlarındaki ve dilindeki değişim kestirilebilir olmaktan çok uzak ve fazlasıyla anormaldi. Adamın bütün kişiliği sinsi bir mutasyona uğramış gibiydi. Öyle köklü bir mutasyon ki, her iki evresinde de akıl sağlığının eşit derecede yerinde olduğu varsayımıyla, insan bu iki evreyi birbiriyle uzlaştırmakta zorlanırdı. Seçilen sözcükler, bunların yazılış biçimleri, tüm bunlar birbirinden son derece farklıydı. Düz yazı biçiminde olan akademik duyarlılığımla en sıradan tepki ve yanıtlarında var olan derin farklılığı izini sürebiliyordum. Elbette, böylesine köklü bir altüst oluşa şey yol açabilecek duygusal çöküntü veya keşif son derece önemli olmalıydı. Yine de başka bir yönden, mektup oldukça akaleye üzgü görünüyordu. Sonsuzluğa karşı yine aynı tutku, yine aynı bilim adamı merağı, bir sahtekarlık ya da kötücülü bir yer değiştirme fikrine bir an için ya da bir andan fazla ihtimal vermedim. Daveti, mektubu gerçekten de Akire'nin yazdığın kanıtı değil miydi? O gece yatmaya gitmedim. Oturup aldığım mektubun gerisindeki esralı ve hayret uyandıran noktaları düşündüm. Son dört aydır karşılaşmak zorunda kaldığı acayip kavramların üst üste gelmesinden sancıyan zihnin, şaşkınlık verici bu yeni malzeme karşısında daha önce olduğu gibi kuşkuden kabuğuyla, kabuğuden kuşkuya geçen dönüşümlerle çalışıyordu. Ama yine de şafak sökmeden çok önce yakıcı bir ilgi ve merak başlangıcındaki şaşkınlık ve huzursuzluk fırtınasının yerini aldı. İster deli, ister aklı başında olsun... İster değişim geçirmiş, ister sadece rahatlamış olsun. Tehlikeli araştırma sırasında akademik bakış açısında muazzam bir değişiklik meydana gelmişti. Karşı karşıy olduğu, gerçek veya hayali tehlike anında azaltan ve önünde yeni ve baş döndürücü kozmik görüntüler açan, insanüstü bilgiler sağlayan bir değişiklik. yene karşı duyduğum heves, onunkine eş bir hevesle birden tutuştu. Onun marazi sınır tanımazlığı bana da bulaşmıştı. Zamanı, uzamın ve doğal yasaların insanı dele eden yıpratıcı sınırlamalarını silki batmak, en uzaklarla bağlantı kurmak, sonsuzluğun ve hudutsuzluğun en esrarlı, en derin sırlarına yaklaşmak. Böyle bir şey, kuşku yok ki insan hayatını, ruhunu ve akıl sağlığını tehlikeye atmasına değerdi. Ve Akale'ye artık tehlike kalmadığını söylemiş, uzak durman konusunda eskisi gibi uyarmak yerine kendisini ziyaret etmeye çağırmıştı beni. Bana anlatacak şimdi kim bilir neleri vardır diye düşünmek beni heyecanlandırdı. Uzaylı yaratıkların gerçek temsilcileriyle konuşmuş birisiyle yakın zamanlarda çarpışmalara sahne olmuş uzak ve ıssız bir çiftlik evinde oturmak düşüncesinde, İnsanı adeta felç eden bir büyüleyicilik vardı. Orada o korkunç ses kaydıyla ve Akade'in vardı ilk sonuçları özetleyen bütün o mektuplarda oturmak. Bu yüzden pazar sabahı Akade'ye çekerek, kendisi için de tarih uygunsa önümüzdeki çarşamba günü 12 Eylül'de Brad Lebaro'da onunla buluşacağımı bildirdim. Sadece bir hususta onun önerilerinden ayrıldım. Bu da trenle ilgili olanıydı. Samimiyetle söylemek gerekirse bu büyülü Vermont bölgesine gecenin bir yarısı varmayacağını istemiyordu. Bu nedenle önerdiği treni kabul etmek yerine istasyona telefon ettiğimde başka bir düzenleme ayarladım. Sabah erken kalkıp Boston'a giden 8-7 trenine binerek 9:25'te 25te hareket eden treni yakalayacak ve öğlen vakti 12-20'de oraya varacaktım. Bu tren Red Leboro'ya 13.08'de varan bir trene beni tam vaktinde yetiştirecekti. Akale ile buluşup sırlar barındıran tepeler arasından arabayla geçmek için saat 20.01'den çok daha uygun bir saatti. Bu tercihini telgrafla bildirdim ve akşama doğru gelen yanıttan müstakbel ev sahibinin teklifi onayladığını öğrenmekten memnun oldum. Telgrafı şöyleydi. Düzenleme yerinde. Çarşamba trenini karşılayacağız. Kaydı mektupları ve resimleri unutmayın. Hedeften kimseye söz etmeyin. Büyük keşiflere hazır olun. Akali Doğrudan Akali'ye gönderilen Townshend istasyonundan Akali'nin evine ya resmi yıldakla gönderilmiş ya da yeniden onarılan telefonla bildirilmiş olması gereken mesaja yanıt verilmiş olması Şaşırtıcı mektubun yazarı hakkında bilinçaltında varlığını sürdüren tüm kuşku kalıntılarını silmeye yeterliydi. Duyduğum rahatlama kuşkularımın derinlere gömülmüş olması nedeniydi. O zaman açıklayabileceğimden çok fazlaydı doğrusu. O gece derin ve uzun bir uyku çektim ve izleyen iki gün boyunca da hummalı bir hazırlığa giriştim. Çarşamba günü kararlaştırdığımız gibi yanıma o iğrenç fonograf kaydı, fotoğraflar ve akademik bütün mektupları da dahil basit ihtiyaç maddeleriyle dolu bir valiz alarak yola çıktım. Benden istendiği gibi nereye gittiğimden kimseye söz etmedim. Çünkü mesele çok olumlu bir seyre girmiş olsa bile çok ileri düzeyde gizliliği gerektiriyordu. Yabancı, dünya dışı varlıklarla gerçek bir zihinsel temas kurma düşüncesi benim eğitimli ve bir ölçüde hazırlıklı zihnin için bile yeterince sersenleticiydi. Durum böyle olunca da bunun, hiçbir ilgisi olmayan sıradan insanlar üzerinde ikisi kim bilir nasıl olurdu. Boston'da tren değiştirip batıya, bildik bölgelerden daha az bildiğim bölgelere doğru uzun bir yolculuğa başlarken korkunun mu? Sirvenbeck'ten bektensin bana egemen olduğunu bilmiyordum. Trenim Grinfeld'a geldi. Yedi dakika röterle ulaştı. Ama kuzeye gidecek bağlantılı tren bekletilmişti. Acelece aktarma yapıldı. Tren öğleden sonra ilk saatlerinin güneş ışığı altında, hakkında çok şey okuduğum ama hiç ziyaret etmediğim topraklara doğru gürültüyle yol alırken, Garip bir şekilde soluğum kesiliyor hissine kapıldım. Bütün hayatım geçirdiğim makineleşmiş, uygar, sahil ve gime bölgelerine kıyasla çok daha geri ve daha ilkel bir New uygar bölgelerindeki gibi yabancılar, fabrika dumanları, ilan tahtaları ve beton yıldır bulunmayan bozulmamış, atalarımızın zamanındaki haliyle kalmış bir New England'a girmekte olduğunu biliyordum. Ara sıra bir meşte parıldayan mavi Connecticut nehrini görüyordum. Nartfield'dan ayrıldıktan sonra mehri geçtik. Uzakta gizemli yeşil tepeler görünüyordu. Kondüktör uğradığında sonunda Vermont'a gelmiş olduğumuzu öğrendim. Kondüktör saatimi bir saat geri almam söyledi. Zira dağlık kuzey bölgesinin yeni moda ileri saat uygulaması ile bir alışverişi yoktu. Dediğini yaparken... Takvimi de bir asır geri alıyormuşum gibi geldi bana. Tren, nehre yakın seyrediyordu. New Hampshire'dan öte yakaya geçti. Hakkında öteden beri bir yanı tuhaf efsane anlatılan Ventusquid'in dikemaçları gitgide yaklaşmaktaydı. Sonra solunda sokaklar belirdi ve sağımdaki akıntıda yeşil bir ada görünüverdi. İnsanlar yerlerinden kalkıp tek sıra halinde kapıya yöneldiler. Ben de onları izledim. Tren durdu. Brett Debero istasyonunun uzun vagon depolarının alt tarafında trende indim. Beklemekte olan diz arabalara bakarak hangisinin Akadem Ford'u olduğunu kestirmeye çalıştım. Ama bir tahminde bulunmaya kalmadan benim kim olduğum anlaşıldı. Henüz Akadem kendisine tam olarak emin olmasam da bana doğru gelmekte olan birisi kollarını açarak... Ve tatlı bir sesle bana seslenerek gerçekten de arkamlı Albert Wilmot olup olmadığımı sormaktaydı. Bu adamın şipşak fotoğraftaki sakallı, saçlı akareye benzer bir yeri yoktu. Modaya uygun giyinmiş, kara bıyıklı, daha genç ve daha uygar görünümlü birisiydi. Tam olarak anımsayamadım ama eğitimli sesi tuhaf ve rahatsızlık verici bir tanışıklığı çağrıştırıyordu. Bakışlarımı dikkatle üzerinde gezdirirken onun müstakbel ev sahibimin bir arkadaşı olduğunu ve beni karşılamak için tam şayrıktan onun yerine gelmiş olduğunu söylediğini işittim. Dediğine göre akale ansızın bastıran bir astım nöbetinden muzdaripmiş ve kendisini açık havada bir yolculuk yapabilecek gibi hissetmiyormuş. Ama durumu pek ağır değilmiş ve ziyaretimle ilgili planlarda herhangi bir değişiklik yokmuş. Bu Bay Nelson kendini böyle tanıtmıştı. Akale'in araştırma ve keşiflerinden ne kadar bildiğini çıkaramıyordum. Ama bana öyle geldi ki ilgisiz tavırları onun bu meseleye oldukça yabancı olduğunu gösteriyordu. Akale'in nasıl müzevi bir yaşam sürdüğünü anımsadığımda el altında böyle bir dostum bulunmasına biraz şaşırdım. Ama şaşkınlığımın İşaret ettiği arabaya girmekten beni caydırmasına izin vermedim. Hakeleyin betimlemelerine bakarak beklediğim gibi küçük, eski bir araba olmayıp, son model kocaman ve kırıl kırıl bir arabaydı bu. Belki de Naoyunun kendi arabasıydı ve o yılın modası yörkmuş morina armasıyla mesajcü set bile kalıydı. Kılavuzun yazı. Tam Şahin bölgesinde geçiren birisi olduğuna hükmettim. Noyce arabaya binip yanıma oturdu ve hemen arabayı çalıştırdı. Çok fazla konuşmadığına memnun oldum. Çünkü havadaki tuhaf gerilimden nedir nedir bilmem konuşmaya hiç canı çekmiyordu. Arabayı yukarı doğru sürüp ana caddeden sağa saparken ikindi güneş altında kasaba çok şirin görünüyordu. İnsanın çocukluğundan anımsadığı daha eski New England kentleri gibi yarı uykuluydu kent. Sıra sıra çatıların, çan kulelerin, bacaların ve tuğla duvarların silüetindeki bir şeyler geçmiş zamanlara ait heyecanları uyandırıyordu. Diyebilirdim ki kesintiye uğramamış zaman dilimlerinin üst üste yığılmasıyla yarı büyücü bir netlik kazanmış bir bölgenin girişindeydim. Bir bölge ki, Eski, tuhaf şeyler hiç değmediği için büyüme ve varlığını sürdürme şansı bulmuştu. Brad Deberon'un dışına çıktıkça içimdeki kıstırılmışlık duygusu ve kötü bir şeyler olacağı beklentisi giderek artmaya başladı. Zira göğe ağın, insanı ezen yeşil granit yamaçlarıyla dağlık tepeli kırsal alandaki belli belirsiz bir nitelik, akla, Karanlık sırları ve insanlığa düşmek bulabilecek de olmayabilecek de çok eski varlıkların mevcudiyetini gösteriyordu. Yolumuz bir süre bilinmeyen dağlardan doğup kuzeye doğru akan geniş sığ bir nehri takip etti ve yol arkadaşım bunun West River olduğunu söylediğinde korkuyla titredim. O marazi benzeri yaratıkların birine sellerden sonra yüzerken görüntünü gazetelerden okuduğunu anımsadığı nehir bu nehirdi. Etrafımızdaki toprakları giderek daha yavanın ve ıssız görünüm aldı. Tepelerin arasındaki girintiler de uzak geçmişten kalmış, yıkılmamakta direnen köprüler göze çarpıyordu. Nehre paralel uzanan yarı terk edilmiş dini gözle görülür, bulutlu bir yalnızlık havasını soluyor gibiydi. Büyük kayalık uçurumların yükseldiği yerlerde insanın içini huşuyla dolduran mehilli vadiler vardı. New England'ın elde edilmemiş granitleri, kül rengi ve haşin görüntüleriyle yeşil dağların doruklarına tırmanıyordu. Ehlileştirilmemiş akarsuların, işsiz, yolsuz zirvelerin hayal edilmez sırflarıyla kökülenerek nehre doğru attığı boğazlar vardı. Dar yol zaman zaman çok yaşlı ağaçların arasında bütün bir ruhlar ordusunun pek hala saklanmış olabileceği gür orman içinde kollar ayrılıyor, neredeyse gözden gidiyordu Bütün onları gördüğümde akademik bu yoldan gidip gelirken görünmeyen faillerce nasıl taciz edilmiş olmalar mısadır? Ve böyle bir şeyin olabileceği hiç şaşırtmadı beni. Bir saat içinde ulaştığımız tuhaf ve güzel manzaralı, Nüfen köyü, insanı fethetmiş ve içinde yaşıyor olması nedeniydi. Kesinlikle kendisinin olduğunu ileri sürebileceği dünya ile son derece bağımsızdır. Çevremizdeki kabranı bilir ve zamandan izler taşıyan şeylerle bütün bağımızı kopardık. Ve bir kuşağı andıran dar kimselerin oturmadığı yeşil zirveler, yarı terk edilmiş vadikler arasında adeta sezgiydi ve belli amaçlarla keyfince çıktığı, Dolambaçlar yaptığı, derin bir sessizliğin hüküm sürdüğü fantastik ve gerçek bir şehir dünyaya girdik. Motorun gürültüsü de pek sık sayılmayacak aralıklarla yakınlarından geçtiğimiz tek tek çiftliklerden gelen sesler dışında, kulaklarına ulaşan tek ses, koyu gölgeli ormanda görünmeyen sayısız bunlardan yere akan tuhaf akarsuların sinsi sesiydi. Kubbeli cüce tepelerin yakınlığı, Artık gerçekten de soluğumu kesiyordu. Kulağıma çalınanlara bakarak hayal ettiğimden çok daha haşim, çok daha sarttılar ve bildiğimiz sıkıcı, nesnel dünyayla ortak bir yanlar olabileceği gelmiyordu aklıma. Bu ulaşılmaz yamaçlardaki insan ayağı değmemiş sık ormanlar, yabancı ve inanılmaz varlıklar barındırıyor gibiydi ve bana öyle geliyordu ki, bizzat tebelerin sürüyetleri nadir, Derin uykularda ihtişamını yaşayan söylence dev bir kırkın ardında bıraktığı devasa heuriklermiş gibi Tuhaf ve binlerce yıldır unutulmuş bir anlam taşımaktaydı Geçmişin tüm efsaneleri ve Henry Academy mektupları ile kanıtlarını ortaya koyduğu şaşırtıcı suçlamalar Bilincimin derinliklerinden yüzeye çıkıyor, atmosferdeki gerilimi bir tehdide dönüştürüyordu Ziyaretimin amacı ve varsaydığı korkunca normallikler tuhaf konuları araştırmaya olan düşkünlüğümü fazlasıyla dengeleyen ürpertici bir duyguyla dolmama yol açtı. Kılavuzun tavırlarımdaki huzursuzluğu fark etmiş olmalıydı. Çünkü yol daha da vahşileşir ve düzensizleşirken, hareketimiz yavaşlar ve daha sarsıntılı bir hale alırken, ara sıra yaptığı şakalar sürekli bir konuşmaya dönüştü. Kırların güzelliğinden ve acayipliğinden söz ediyordu ve müstakbel ev sahibinin bazı çalışmalarından haberdar olduğunu açıkladı. Sorduğu kibar sorulardan, bilimsel amaçlarla geldiğini ve bazı önemli bilgileri getirmekte olduğumu bildiği anlaşılıyordu. Ama Eke Day'ın sonunda ulaşmış olduğu bilginin derinliği ve korkunçluğunu takdir ettiğini gösteren hiçbir işaret vermedi. Tavırları o kadar meşeli... Normal ve uygarcaydı ki sözleri beni sakinleştirmedi. Bana güven vermeliydi. Ama tuhaftır ki dağların ve ormanların bilinmeyen el değmemişliğine daldıkça huzursuzluğum daha da artıyordu. Zaman zaman bu yöreyle ilgili korkunç sırlar hakkında ne bildiğimi anlamak için ağzımı arıyormuş gibi geliyordu bana. Ve ağzımdan çıkan her lökırdı, sesindeki şu şaşırtıcı, belli belirsiz rahatsızlık veren Tedirgin aşinalık duygusunu güçlendiriyordu. Bu sesi bir şekilde unutulmuş karabasanlarla ilişkilendirdim ve tanıyacak olursan aklımı kaçırabileceğini hissettim. İyi bir mazeret bulabilirsem eminim ziyaretten vazgeçerdim. Ama herhangi bir mazeret bulamıyordum. Sonra birden çiftliğe vardıktan sonra akadeğin kendisini yapacağım serin kalma. ...bilimsel bir görüşmenin kendimi toparlamama yardımcı olacağı geldi aklıma. Bundan başka, fantastik bir şekilde içine dalıp tırmandığımız büyüleyici manzarada tuhaf bir şekilde kozmik güzelliğin yatıştırıcı bir yönü bulunuyordu. Zaman, kendi ardındaki labirentlerde yok olmuştu ve çevremizde sadece inanılmaz derecede hoş çiçekli dalgalar ve yok olmuş yüzyılların anımsanen güzellikleri uzanıyordu. Yaşlı korular, yüzün açan parlak renkli çiçeklerle çevrili el değmemiş ve zaman zaman göze çarpan hoş kokulu fundalar ve otlarla kaplı sarp uçurumların dibindeki kocaman ağaçların arasında yuvarlanmış küçük kahverengi çiftlik binaları. Sakince kendine az bir atmosfer ya da bu bütün bölgenin üzerine örtmüş cesini, gün ışığı bile doğaüstü bir göz kamaştırıcılara bürünmüştü. Bazen İtalyan primitivilerinin resimlerinin arka planı oluşturan büyülü manzaralar dışında öyle bir şey görmemiştim. Sadu ama Veli Anar da böylesi manzaraları tasarlamıştı. O da uzaktan ve sıra sıra önsans kemerleri arasından görünecek şekilde. Şimdi biz bu resmin içerisinde madde olarak dalmaktaydık ve bana öyle geliyordu ki bu büyücülükte doğuştan ya da kalıtsal olarak bildiğim ve boşuna arayıp durdum bir şeyi bulacaktım. Dik bir yokuşu çıkıp geniş bir açıyla dönüş yaptıktan sonra araban durdu. Sol tarafında badanalı, gösterişli bir duvarla çevrili olan ve yola kadar uzanan bakımlı bir çayırın öte yanında, birbirine bitişik ya da kemerlerle bağlanmış ahırlar, sundurmalar ve geride sağda bir yel de bölge için alışılmadık büyüklük, ...ve zarafette iki buçuk katlı beyaz bir ev yükseliyordu. Şipşak fotoğraftan evi hemen tanıdım ve yolun kıyısındaki galvanize saçtan... ...posta kutusunun üzerinde Henry Akeley adını görmek beni şaşırtmadı. Evin gerisinde, biraz uzakta seyrek ağaçlı, ataklık bir düzlük uzanıyordu. Onun hemen ötesinde dimdik yükselen, sık ormanlık bir yamaç... ...doruğundaki ağaçların çattık çattık yapraklarıyla sona eriyordu. Bu yarısına kadar zaten tırmanmış olduğumuz karanlık dağın zirvesi olduğunu görebiliyordu. Arabadan inip valizimi alırken, Noyes içeri girip akaliye gelişimi bildireceğini benim beklememi söyledi. Kendisinin başka bir yerde önemli bir işi olduğunu pek kalamayacağını sözlerine ilave etti. O canlı adımlarla eve giden patikada yürürken... Ben oturup konuşmaya başlamadan önce biraz gerilmek ve bacaklarımı açmak isteydi arabadan indim. Şimdi akaryeyin mektubunda akıldan çıkmayacak denli canlı bir şekilde tanımlanan korkunç kuşatmanın gerçek sahnesinde bulunduğundan sindirlerim yeniden boşanmış, gerginliğim son adline varmıştı ve doğrusunu söylemek gerekirse böylesi yabancı ve yasak sözcüklerle aramda bağlar kuracak olan Birazdan yapacağımız tartışmadan korkuyordum. Son derece tuhaf olan şeyle yakın temas. Çoğu kez onunla iletişim kurmaktan daha korkmuştur. Tam da bu tozlu aysız, korku ve ölüm gecelerinden sonra anormal ayak izlerinin ve pis kokulu, yeşil sıvının görüldüğü yer olduğunu düşünmek hiç de içimine şeyle doldurmuyordu. Bakışlarımı gelişi güzel çevrede dolaştırırken Akade'nin köpeklerinden hiçbirinin ortalıkta görünmediğini fark ettim. Uzaylılarla barış yapar yapmaz hepsini satmış mıydı? Ne kadar edersem edeyim, Akade'nin son derece tuhaf ve farklı son mektubunda ortaya koyduğu barışın sahiciliğine ve samimiyetine bir türlü inanamıyordum. Ne de olsa Akade'ye çok sattı ve dünyevi deneyimleri olmayan biriydi. Bu yeni ittifakta, Yüzeyin altında derin ve uğursuz bir alt takıntı yok muydu? Bu düşüncelerle bakışlarımı son derece iğrenç tanıttıkları barındırmış olan tozlu yola çevirdim. Son birkaç gün yağmursuz geçmişti. Pek fazla uğranılan bir yöre olmamasına karşın tekerlek izleriyle oyuk oyuk olmuş düzensiz şose her türden izle doluydu. Aklıma gelen ölümcül hayalleri uzaklaştırmaya çalışırken, yerdeki bazı karışık izlerin hattını hafif bir merak duygusuyla takip etmeye başladım. Bu cenaze alayı sessizliğinde, uzaktaki çayların boğuk altısında, ağaçlarla kaplı yeşil doruklarda ve dar ufku boğan kapkara uçurumlarda rahatsız eden, tehditkar bir şeyler vardı. Sonra, bu belirsiz tehdit ve kuruntuları önemsizleştiren, adeta hiçe indirkiyen bir ince düştü bilincime. Dediğim gibi, öylesine bir merakla yerdeki çeşitli izleri incelemekteydim. Bu merak, ansızın felç eden bir dehşete dönüşüverdi. Tozların üzerindeki izlerin genellikle birbirine karışıp üst üste binmiş olmasına ve dikkatsiz bir bakışı içecek gibi olmasına karşın, huzursuz zihnin, Eve doğru giden patikanın şosayla birleştiği noktada bir şey yakaladı ve hiçbir kuşkuya ya da umuda yer bırakmayacak şekilde bu ayrıntıların korkutucu önemini kavradı. Ekele'nin göndermiş olduğu uzaylıların ayak izi fotoğrafları üzerinde saatlerce derin düşüncelere dalmış olma meyazık ki boşuna değilmiş. Kıskaca andıran bu iğrenç izleri ve bu gezegendeki hiçbir yaratıkla ilgili olmayacak değişikliği işaret eden karanlık yönü çok iyi tanıyordum. Tek kurtuluş yanmamış olmaktı. Egele'nin çiftlik evine doğru giden ve oradan gelen şaşıracak kadar bol miktardaki silikleşmiş izler arasında bütün somutluğuyla bu iğrenç izlerden en azından üçü burada, gözlerimin önünde duruyordu ve bu izler bırakılı öyle uzun saatler geçmiş olamazdı. Bunlar Yogot'un... Canlı mantarlarının cehennemi izleriydi. Zamanında toparlanarak kıtlandan kopmakta olan çığlığı bastırdım. Akadey mektuplarına sayden inanmış olduğum varsayımı bulmayı umduğum şeylerden daha fazla ne olabilirdi ki? Akadey yaratıklarla barış yapmış olduğundan söz etmişti. O zaman onlardan bazılarının Akadey'i ziyaret etmiş olması neden tuhaf olsundu ki? Ama dehşet. Kendi kendime yaptığım bu tür telkinlere baskın çıkıyordu. Uzayın derinliklerinden gelen canlı varlıkların pençe izleriyle ilk defa karşılaşan birinin soğuk kanlı olması beklenebilir miydi? Tam o sırada Noyes'in kapıdan çıkıp canlı adımlarla yaklaştığını gördüm. Kendime hakim olmalıyım diye düşündüm. Çünkü bu güler yüzlü dost Akale'nin yasak şeyler konusundaki en derin ve en şaşkınlık verici bulgularından habersiz olabilirdi. Akali, Noyes'in acelece bana bildirdiğine göre çok minum olmuştu ve beni görmeye hazırdı. Ancak ansızın yakalandığı aslın nöbeti bir iki gün onu iyi bir ev sahibi olmaktan alıkoyacaktı. Bu nöbetler onu çok fena yıpratıyordu. Her zaman ateşi yükseliyor, halsiz düşüyordu. Nöbet süresince fısıltıyla konuşmak zorunda kalıyor, ortalıkta dolaşmakta zorlanıyordu. Ayakları ve topukları da şişmişti. Bu yüzden sığır eti yaşlı bir kut hastası gibi onları sarmak zorunda kalmıştı. Hele bugün ayakları iyice kötü durumdaydı. Bu yüzden kendi ihtiyaçlarım büyük ölçüde kendim karşılamak zorundaydım. Bununla birlikte Akaley benimle konuşmaya can atıyordu. Onu ön salonun sol tarafındaki çalışma odasında, pancurlarla kapalı odada bulabilirdim. Hastayken yun ışığından sakınmak zorundaydı. Çünkü gözleri ışıktan çok müte oluyordu. Noyce bana veda edip arabasıyla kuzey yönünde uzaklaşırken yavaş yavaş eve doğru yürümeye başladım. Kapı benim girmem için aralık bırakılmıştı. Ama yaklaşıp içeri girmeden önce bana bu kadar tuhaf, bu kadar çarpıcı gelen şeyin ne olduğuna karar vermek için bakışlarımı dikkatle etrafta dolaştırdım. Ahır ve sundurmalardan dikkat çekecek bir şey görünmüyordu. Yanları açık ve geniş bir hangarda Akari'nin külüstür fordunu gördüm. Sonra tuhaflığın sırrına erdim. Bu tam sessizlikti. Normal olarak bir çiftlikte hiç değilse çeşitli çiftlik hayvanlarının vırıntıya andıran sesleri duyulurdu. Ama burada hiçbir hayat belirtisi yoktu. Tavuklara ve domuzlara ne olmuştu? Akari'nin sahip olduğunu söylediği 7-8 inek pekala çayırda köpeklerde satılmış olabilirdi. Ama hiçbir gıdaklama ve hırıltı sesinin duyulmaması gerçekten çok tuhaftı. Patika'da daha fazla oyalanmadım. Kararlılıkla evin iç kapısından içeri girip kapıyı yardımdan kapattım. Bunu yapmak bana epeyce psikolojik çabaya mal olmuş olmalıydı. Kendimi içeride kapalı bulur bulmaz geri dönmeyi bir an şiddetle arzuladım. İçerisinin hiç de tekinsiz bir görünüşü yoktu. Tam tersine zarif, geç kolan yaltar salonunun çok zevkli döşenmiş olduğunu düşündüm ve onu döşenmiş olan adamın kendini apaçık gösteren zevkini takdir ettim. Bende kaçma arzusu doğuran şey çok daha önemsiz ve tanımlanamaz bir şeydi. Bu fark ettiğimi sandığım tuhaf bir kokuydu. Oysa en iyi durumdakilerle dahil bütün eski çiftlik evlerinde duyulan küf kokusunu çok iyi bilmekteydim. Bu karamsar düşüncelere boyun eğmeyi reddederek Noyson sözlerini anımsadım ve solumdaki altı göbekli pirinç mantallı beyaz kapıyı açtım. Önceden haberdar edildiğim gibi oda karanlıktı ve içeri girerken o tuhaf kokunun burada daha güçlü olduğunu ayımsadım. Bundan başka bana öyle geldi ki da hafif, neredeyse hayal denebilecek bir ritim ya da titreşim vardı. Banjurların kapalı olması nedeniyle bir an için pek fazla şey göremedim. Sonra odanın uzak ve daha karanlık köşesinde kocaman bir koltuktan gelen özür makamındaki kelemeye ya da fısıltı sesine dikkatim çekildi. Gölgeler içerisinde bir insanın, Beyaz yüzünü ve ellerini kullanıp da olsa gördüm ve beni seyreden anlamaya çalışan şahsın yanına gitmek için çabucak odayı bir baştan öteki başa katettim. Odanın loşluğuna rağmen bunun ev sahibim olduğunu gördüm. Kodak marka makineyle çekilmiş resimleri defalar zincirlemiştim. Kısa kesilmiş kırçıl sakallarıyla bu güneş yanı sert yüz hiçbir yanılgıya yer bırakmıyordu. Ama ev sahibimin yüzüne tekrar baktığımda, üzüntü ve endişeyle karışık duygulara kapıldım. Çünkü bu yüz gerçekten de çok hasta birinin yüzüydü. Bu gergin, sert, kıpırtısız yüz ifadesinin ve camsı bakışların gerisinde bastımdan daha fazlasının olması gerektiğini hissettim ve yaşadığı korkunç olayların ona nasıl müthiş gelmiş olduğunu kavradım. Bu kadarı. Yasak konuların bu gözbek araştırıcısından çok daha genç olanları bile bozguna uğratmaya yetmez miydi? Ansın gelen tuhaf kurtuluş, korkarım ki onu genel bir çöküşten kurtarmak için çok geç kalmıştı. Kucağında ölgün ölgün yatan zayıf evlerinde insana dokunan, insanın içine acıdan bir şeyler vardı. Üzerinde bol bir sabahlık vardı ve başıyla boynunu parlak sarı bir eşarpla sarmıştı. Sonra beni selamladığı aynı hırıltılı fıstığı ile konuşmaya çalıştığını gördüm. İlk başta konuştuğunu anlamak zordu. Çünkü kırbıyıkları dudaklarının bütün hareketlerini gizliyordu ve sesinin tanısında beni fazlasıyla rahatsız eden bir şeyler vardı. Ama bütün dikkatimi toplayınca amacını çok geçmeden şaşılacak kadar iyi anladım. Aksanı hiçbir şekilde köylü aksanı değildi. Diliyle yazışmalarımızdan çıkardığından çok daha zarifti. Bay Wilmot sanırım, ayağa kalkamadığım için kusura bakmayın. Bay Noyce'un anlatmış olabileceği gibi oldukça hastayım. Ama yine de sizin gelmeniz düşüncesine karşı boyamadım. Son mektubunda size neler yazmış olduğunu biliyorsunuz. Yarın kendimi daha hissettimde hissettiğimde size anlatacak o kadar çok şey var ki. Bunca mektuptan sonra sizi şahsen görmekten ne kadar memnun olduğumu anlatamam. Ve dosyayı beraberinizde getirdiniz değil mi? Sonra fotoğraflara ve ses kaydına. Noise valizinizi salona bıraktı. Herhalde görmüşsünüzdür. Bu gece korkarım. Kendi hizmetinizi büyük ölçüde kendiniz görmek zorunda kalacaksınız. Odanız yukarı kattı. Tam bunun üzerindeki oda. Merdiven başındaki tuvaletin kapısının açık olduğunu göreceksiniz. Yemek odasında bu kapıdan çıkınca sağınızdaki kapı. Sizin için kurulmuş bir sofra var. Ne zaman canınız çekerse yiyebilirsiniz. Yarın daha iyi bir ev sahibi olacağım. Ama şimdi dermansızlık elim ayağımı bağlıyor. Rahatınıza bakın. Valizinizle yukarı gitmeden önce mektupları, resimleri ve kaydı çıkarıp şu masanın üzerine bırakabilirsiniz. Onları tartışacağımız yer burası. Fonografın şu köşede durduğunu görebilirsiniz. Eee teşekkür ederim. Benim için yapabileceğiniz bir şey yok. Bu nöbetleri eskiden biri bilirim. Sadece gece şöyle bir uğrar. Sonra ne zaman canınız isterse yapmaya gidebilirsiniz. Ben burada dinleneceğim. Belki de sık sık yaptığım gibi bütün gece burada uyurum. Sabah araştırmamız gereken şeyi daha iyi anlatacak durumda olurum. Önümüzde ne muazzam bir mesele olduğunu elbette biliyorsunuz. Bu dünyada sadece birkaç insana nasip olduğu gibi. <gülüyor> Bizim önümüzde de zamanın ve uzayın uçurumları insan bilim ve felsefenin algı sınırları ötesindeki bilgiler açılacak. Einstein'ın yayınladığı bazı nesnelerin ve güçlerin ışık hızından daha hızlı hareket edebileceğini biliyor musunuz? Ve uygun bir yardımla zaman içerisinde ileri geri hareket edebilmeyi, uzak geçmişin dünyasını ve gelecek çağları gerçekten görmeyi ve hissetmeyi umuyorum. Bu yaratıkların Bilimi nerelere kadar geliştirmiş olduğunu hayal bile edemezsiniz. Canlı organizmaların zihin ve bedenleriyle yapamayacakları bir şey yok. Başka gezegenlere, başka yıldızlara, hatta galaksilere gitmeyi umuyorum. İlk seyahatim yaratıklarla dolu en yakın dünya olan Yugota olacak. Yugot bizim güneş sistemimizin hemen kıyısında. Dünyalı gökbilimciler henüz bilmedikleri tuhaf, esrarda bir küre. Ama size bunları zaten yazmış olmalıyım. Uygun zamanda, biliyorsunuz oradaki yaratıklar düşünce dalgalarını bize yöneltecek ve keşiflendirmelerine ya da belki de insanlar arasındaki müttefiklerinden birinin bilim adamlarına bir ipucu vermelerine neden olacaklar. Uygod'da Size göndermeye çalıştım. Karataştan inşa edilmiş, daracılı sıra sıra kulelerden, kudretli kentler var. O taş uygulttan gelmişti. Güneş orada bir yıldızdan daha parlak değildir. Ama yaratıkların işler gereksinmesi yok. Onların çok daha gelişmiş başka duyuları var ve büyük evleriyle tapınaklarına hiç pencere koymazlar. Hatta ışık onları rahatsız eder. Engeller ve akıllarını karıştırır. Çünkü geldikleri uzay ve zamanın dışındaki karanlık kozmosta hiç ışık yoktur. Yugot'u ziyaret etmek zayıf birinin aklını başından alır. Yine de oraya gideceğim. O gizemli devasa köprülerin, yaratıklar en uzak boşluktan gelmeden çok önce yok olmuş ve unutulmuş bir ırk tarafından inşa edilmiş o şeylerin, Altımdan akan katran gibi kapkara mehirler, insan isterse Dante, isterse Po olsun, yeterince uzun bir süre akıl sağlığını koruyabilirse ne gördüğünü anlatmasına yeter. Ama unutma ki bu mantar bahçelerinin ve benceresiz kentlerin karanlık dünyası gerçekten korkunç değil. Sadece bize öyle görünüyor. Muhtemelen çok, çok eski zamanlarda. Bu dünyayı ilk keşfettiklerinde burası da varlıklar o kadar korkunç görünmüştür. Onlar biliyorsunuz ki efsanevi kutul uçağı sona ermeden çok önce buradaydılar ve batık rilayı sular üzerindeyken anımsıyorlar. Onlar da yerin içinde bulundular. İnsanoğlunun hakkında hiçbir şey bilmediği delikler var. Bazıları tam burada, Vermont tepelerinde ve aşağılarda bilinmeyen büyük yaşam dünyaları var. Mavi ışıklı kinyan, kızıl ışıklı yot ve ışıksız kapkara nikayı. Şöyle biliyorsunuz, Pnecotic el yazmalarında, Necronomicon'da ve Atlantisli başrahi, Clarkaston tarafında muhafaza edilen, Komoryum efsanesinde söz edilen biçimsiz, Kurbağaya benzer Tanrı yaratık, o korkunç Satsuga Ikay'dan gelmiştir. Ama bunlardan daha sonra söz ederiz. Şimdi saat dört ya da beş olmuştur. Çantanızdaki şu şeyleri çıkarın. Gidip birkaç lokma atıştırın. Sonra gelin rahat rahat konuşalım. Ev sahibinin talimatına uyarak yavaşça döndüm. Valizi getirdim. İstediği şeyleri çıkarıp masanın üzerine koyduktan sonra üst kattaki van ayrılmış odaya çıktım. Yol kıyısında gördüğüm pençe izleri henüz zihnimde tazeliğini korurken, aküleğin fısıltıyla söylediği şeyler beni acayip bir şekilde etkilemiş, Matarsı yaşamın bu korkunç dünyası, yasak yugotla tanışıklığını ima eden sözleri tüylerimi ummadığım kadar diken diken etmişti. Akadey'in hastalığına fazlasıyla üzülmüştüm. Ama hırıltılı fısıltısının bende acımadan çok tiksinti yaratmış olduğunu ifade etmeliyim. Bir de Lugod'la onun karanlık esrarlarını öyle ballandıra ballandıra anlatması yok mu? Odam iyi döşermiş, hoş bir odaydı. O küf kokusuyla rahatsız edici titrişim hissedilmiyordu. Valizimi odaya koyduktan sonra Akadey'i selamlamak, Birim için çıkardığı yiyecekleri yemek için yeniden aşağı indim. Yemek odası çalışma odasından sonraki odaydı ve mutfağında yine aynı yönde olup bir L harfi yapacak şekilde bu odayla birleştiğini gördüm. Yemek masasının üzerinde sıra sıra sandviçler, kek ve peynir beni bekliyordu. Ve bir fincanlı tabağın yanındaki termos çizdi. Sıcak kahvenin de unutulmamış olduğuna tanıklık ediyordu. Lezzetli bir yemekten sonra fincanımı ağzına kadar kahve doldurdum. Ama mutfak standartının bu noktada aksadığını gördüm. İlk yudum kahvenin nahoş, kekri gibi bir tadı olduğunu belli etti. Bu yüzden daha fazla içmedim. Yemek boyunca akadeğin karanlık yan odadaki büyük koltukta sessizce oturmakta olduğumu düşündüm. Bir ara gidip birlikte yemeği önerdimse de Fısıltıyla henüz bir şeyin yiyebilecek durumda olmadığı yanıtını verdi. Daha sonra uykuya almadan önce sütlü bir içecek içebilirdi. O gün için yiyebileceğimin hepsi bu kadardı. Yemekten sonra sofrayı kaldırıp bulaşıkları mutfak lavabosunda yıkamakta ısrar ettim ve bu arada tadından hoşlanmadığım kahveyi lavaboya boşalttım. Sonra karanlık çalışma odasına döndüm ve ev sahibinin yakınına bir sandalye çekerek benimle yapmayı düşündüğü konuşmaya hazırlandım. Mektuplar, resimler ve ses kaydı hala ortadaki büyük masanın üzerindeydi. Ama şimdilik onlarla ilgili konuşmamız gerekmiyordu. Çok geçmeden o acayip kokuyu da, havadaki ilginç titreşimi de unuttum. Daha önce söylediğim gibi aküleğin bazı mektuplarında özellikle de ikinci ve en kalın mektupta tekrarlamayacağım. Hatta kağıda dökmeyi cesaret edemeyeceğim şeyler vardı. Bu tereddüt, o gece ıssız tekinsiz tepeler arasındaki karanlık odada fısıltıyla anlatıldığını duyduğum şeyler için daha da geçer değildi. Bu boğuk sesin şahitli kozmik dehşetin boyutlarını değil anlatmak, iyi de edemem. Daha önceden de iğrenç şeyler biliyordu. Ama yabancı varlıklarla barış yaptıktan sonra öğrendikleri, İnsanın akıl sağlığını koruyamayacağı şeylerdi. Şimdi bir de sonsuzluğun yapısı, boyutların yan yanalığı, kavisler, açılar, madde ve yarı madde elektronik süper kozmosu oluşturan sonsuz kozmos atomları zincirindeki bizim bilinen uzay ve zaman kozmosumuzun korkunç konumu hakkında ima ettiği şeylere inanmayı kesinlikle reddediyorum. Hiçbir aklı başında kimse Varoluşun en temel sırrına bu denli yaklaşamamıştır Hiçbir organik beyin Biçim, kuvvet ve simetriyi aşan kaosta Tümden yok oluşa bu denli yakın olmamıştır İlk önce kutulumun geldiğini Ve tarihin büyük geçici yıldızlarının Yarısının için yanıp gül olduğunu buradan öğrendim Magellan bulutlarının Küresel bulutsuların ve tam o çok eski kinayesinin peçeyi ördüğü kapkara gerçeğin gerisinde yatan sırrı, bana bu bitkileri veren adamın çekinmeyen suskunluklarının verdiği ipuçlarından tahmin ettim. Doyenlerin niteliği açıkça ortaya çıktı. Tindalos tazılarının kaynağı anlatıldı. Yılanların babası Yig efsanesi mecazi olmaktan çıktı ve nekronomik onun merhamet göstererek, Hazodot adıyla gizlediği, açısal uzayın ötesindeki korkunç diğer kaos anlatıldığında içim tiksintiyle dolmaya başladı. Gizemli efsanelerin en berbat karabasanlarının çırcıplak ortaya çıkması, antik dönem ve orta çağların gizemcilerin en cesur imalarını fersah fersah geçen somut kelimelere dökülmesi insanı hafarlatıyordu. İster istemez bu kahramızı öyküleri ilk defa fısıltıyla anlatanların Akale'yi yabancı yaratıklarıyla konuşmuş olduklarına, belki de Akale'yi şimdi onları ziyaret etmeye niyetlendiği gibi dış kozmik diyarları ziyaret etmiş olduklarına inandım. Karataş ve ne ifade ettiği bana anlatıldı. Taşın bana ulaşmamış olduğuna şükrettim. Okunamayan yazılar konusundaki tahminlerimin hepsi doğruymuş. Akere'ye karşılaştığı bütün şeytani sistemle uslaşmış görünüyordu şimdi. Uzlaşmış ve korkunç derinliklerin daha ötelerini araştırmaya can atıyordu. Bana yazdığı son mektuptan sonra Akere'nin nasıl varlıklarla konuşmuş olduğunu, onlardan birçoğunun sözüne itmiş olduğu ilk gizli aşan gibi insan olmadığını merak ettim. Kafamdaki gerilim dayanılmaz bir hal aldı. Odadaki bir türlü gitmeyen acayip koku ve havadaki o titreşim hakkında bin bir türlü çılgınca kuram oluşturdum. Şimdi gece oluyordu. Akere'nin daha önceki geceler hakkında bana yazdıklarını anımsadım. Ve bu gecede ay olmayacağını düşünerek korkuyla titredim. Çiftik evin karanlıktan insan ayağı değmemiş sirvesine çıkan yür ormanlık yamacının Rüzgâr almayan tarafını yuvarlanış şeklinden de hoşlanmamıştım. Akareli, izniyle küçük bir kandil yaktım. Işığını kısarak uzak bir köşedeki bir kitap rafına, Mito'nun hayaleti andıran üstün yanına koydum. Ama hemen sonra öyle yaptığıma pişman oldum. Zira bu, ev sahibimin gergin. Hareketsiz yüzüne, ...ve halsiz ellerine öylesine anormal ve ölü bir görünüm verdi ki... ...kaleğin arada bir başını mekanik bir şekilde salladığını gördüysen de... ...pek hareket ettiği biliyor gibi görünmüyordu. Anlattığı şeylerden sonra... ...yarın sabah daha derin hangi sırları saklıyor olabileceğini hayal etmekte zorlanıyordum. Ama sonunda yugota ve yapacağı... Muhtemelen benim de katılacağım seyahatin ertesi gün konusu olduğu belli oldu. Kozmik bir yolsuluğa çıkmam önerildiğinde yüzünde beliren dehşet ifadesi onu çok eğlendirmiş olmalıydı. Çünkü korktuğumu gösterdiğimde başını şiddetle iki yana salladı. Bundan sonra aşılmaz gibi görünen yıldızlar arası boşluğu, olmanın nasıl aşabileceğini ve birçok defalar aşmış olduğunu yavaş yavaş anlattı. Öyle anlaşılıyor ki, insan bedenleri bu yolculuğu aslında bütün olarak yapmamışlardı. Yabancı yaratıkların cerrahi, biyoloji, kimyasal ve mekanik alanlarındaki inanılmaz ustalığı, fiziksel yapının eşliğine gerek duymaksızın insan beyninin taşınmasının bir yolunu bulmuştu. Bir beyni zarar vermeden çekip almanın ve organik kalıntının beynin yokluğunda canlı kalmasını sağlamanın bir yolu vardı. Sonra çıplak beyin, yugotta çıkarılan bir metalden yapılmış, hava sızdırmayan bir silindir içindeki zaman zaman tazelenen sıvıya daldırılıyordu. Silindirin içine sokulmuş bazı elektrotlar görme, işitme ve konuşma gibi yaşamsal üç işlevcili diyen hassas aygıtlara bağlıydı. Kanatlı mantar varlıklar için beyin silindirilerini bozdurmalarına meydan vermeden uzayda taşımak işten biri değildi. Sonra uygarlıklarının kapladığı her gezegende bu beyinlere bağlanabilecek bir süre ayarlanabilir yetenek kaygıtı bulabiliyorlardı. Böylece uzay zaman sürekliliğinin içinde bölgesinde her aşamada bu seyahat eden zekalara biraz ayar yaptıktan sonra bedensiz ve mekanik de olsa hisseden, ve konuşabilen bir yaşam verilebiliyordu. Bir fonograf kaydını beraberinde taşıyıp, Uygun bir fonograf bulunduğunda dinlemek kadar basitti bu iş. Başarısından kuşku duyulmazdı. Akale'yi korkmuyordu. Defalarca başarıyla gerçekleştirilmemiş miydi? Hareketsiz, perişan ederden birisi ilk defa olarak yukarı kalkıp, gergin bir şekilde odanın öte tarafındaki yüksek raflardan birini işaret etti. Orada düzgün bir şekilde sıralanmış, daha önce hiç görmediğim bir düzine metal silindir, yüksekliği yaklaşık olarak 30 cm ve çapı da aşağı yukarı, ona eşit olan ve her birinin dış hükeyi ön yüzünde birer ikizkenar kenar üçgen oluşturacak şekilde acayip yuva bulunan silindirler duruyordu. Bir tanesi iki yuvasından geride duran garip gömüşlü bir çift makineye bağlıydı. Bunun ne anlama geldiğini bana anlatmasına gerek yoktu. Sıkmaya tutulmuş gibi oldum. Sonra eli bazı silindirlerin gerisindeki rafta bulunan iki aygıtı andıran, kordonlar ve fişler bağlanmış birçok aygıtın durduğu daha yakın bir köşeye işaret ettiğini gördüm. Burada dört çeşit aygıt var İlmert diye fısıltıyla konuştu ses. Dört çeşit her yetenek için üçer taneden toplam on iki aygıt. Gördüğünüz gibi oradaki silindirlerde temsil edilen dört çeşit artık var. Üçü insan, bedensel olarak uzayda seyahat edemeyen altı mantarsı varlık, neptünlü İki yaratık ve diğer varlıklar galaksinin ötesindeki son derece ilginç karanlık bir yıldızın merkezindeki mağaralardan, Toparlat Tepe'nin içindeki asıl ileri karakolda zaman zaman daha fazla sayıda silindir ve makine, bizim bildiğimiz duyulardan farklı duyulara sahip ekstra kozmik beyinlerin kondu silindirler, evrenin en uzak köşelerinden, refikler ve kâşikler ve hem onların algılama ve ifade etmelerine hem de onları dinleyecek olanların anlamalarına uygun çeşitli makineler görürsünüz. Toparlatepe tepe yaratıkların çeşitli evrenlerdeki ana ileri karakollarının çoğu gibi çok polit bir yerdir. Deney yapmam için bana elbette ki çok sıradan tiptir ödüç verdiler. İşte işaret ettiğim şu üç makineyi alıp masanın üstüne koyun. Önümde cam mercekler bulunan şu uzun makineyi. Sonra vakum boruları ve ses yansıtıcısı olan kutuyu. Bir de şu üstünde metal disk bulunan makineyi. Şimdi üzerine... B67 yazılı etiket yapıştırılmış silindire uzanın. Rafa ulaşabilmek için şu tahta sandalyeye çıkın. Ağır mı? Kaldırmayın. Numarasının B67 olmasına dikkat edin. İki deney aygıtına bağlı şu yeni bardak silindire dokunmayın. Üzerinde adım yazılı olanını... V67'yi masanın üzerine makinelerin yanına koyun. Her üç makinenin de düğmeleri sonuna kadar çevirmiş olsun. Şimdi mercekli makinenin kordonunu silindirin üst yuvasına bağlayın. Heh, evet oraya, borulu makineyi sol alt yuvaya, disk daygıtı dıştaki yuvayla da birleştirin. Şimdi de makineden üzerindeki düğmeleri en sağa çevirin. Önce mercekli, sonra diskli, son olarak da borulu makineninkini. Tamam, bunun tıpkı bizim gibi bir insan olduğunu da söylemeliyim. Diğer bazılarını yarın deneriz. Fısıltıyla verilen bu emirlerin için sadık bir köle gibi boyun eğitimi ya da Akaliye'nin delimi, aklı başında mı olduğunu düşünüp düşünmediğimi bugüne kadar anlamış değilim. Daha önce cereyan eden olaylardan her şey hazırlıklı olmalıydım. Ama bu mekanik maskaralı çılgın mucitlerin ya da bilim adamlarının tipik yaverlerine öylesine benziyordu ki, yukarıda aktarılan konuşmaların bile uyandırmadığı kuşkuyu uyandırmalıydı. Fısıltıyla konuşan adamın ima ettiği şey, İnsan aklın alacağı bir şey değildi. Ya da uzak şeylerle ilgili olarak anlattığı şeyler somut kanıtlarının bulunmaması nedeniydi. Daha az akla mantığa aykırıydı. Bu kaosun ortasında başım dönerken biraz önce silindire bağlanan üç makineden gıcırtılarla karışık bir fızılsız gelmekte olduğunu fark ettim. Çok geçmeden az olarak tam bir sessizliğe dönüşecek olan bu gıcırtı ve fızıltı. Ne oluyordu? Bir ses mi duyacaktım? Öyleyse bir de bunun gizlendiği yerden bizi yakından izleyen birinin bir ses düzeneğine konuştuğu ustaca hazırlanmış bir tezgah olmadığının kanıtı var mıydı elimde? Bugün bir de ne duyduğumu veya önünde nasıl bir olay cereyanı yine yemin edemem. Ama bir şeyler olduğuna şüphe yoktu. Kısaca ve açıkça ifade etmek gerekirse, borulu ve ses üreticili makine, konuşmacın orta bulunduğuna ve bizi gözetlediğine kuşku bırakmayacak kadar hedef gözeterek de zekice konuşmaya başladı. Ses yüksek, metalik, cansız ve her bakımdan mekanikti. Tonunda inip çıkmalar olmadığı gibi duyguları ifade etmekten de çok uzaktı. Ama düşüne düşüne ve son derece anlaşılır bir tarzda çızırdayıp, tıkırdayıp duruyordu. ''Bay Wilmord'' dedi ses. Siz. ''Umarım sizi korkutup şaşırtmam. Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak gövdem şu anda buranın bir buçuk doğusundaki toparlak tepenin içinde canlandırma tedavisi altında bulunuyor. Ben kendim burada sizinle beraberim. Beynim bu silindirin içinde. Görüyor... Duyuyor ve bu elektronik vibratörler yardımıyla da olsa konuşabiliyorum. Bir hafta içinde boşluğu daha önce defalarca yaptığım gibi aşacağım ve bunu Bay Akade'nin eşliğinde yapmanın zevkini yaşayacağımı umuyorum. Keşke siz de bize katılsanız. Bana çok sevinirim. Çünkü sizi uzaktan da olsa tanıyorum. Ününüzü duydum ve dostumuzla yaptığınız yazışmaları yakından takip ettim. Gezegenimizi ziyaret eden yabancı varlıkların müttefiklerinden biriyim elbette. Onlarla ilk defa Himalaya'larda karşılaştım ve birçok şekilde onlara yardım ettim. Buna karşılık onlar da bugüne kadar çok az sayıda insanın yaşadığı deneyleri yaşattılar bana. 37 farklı gök cisminde, 8'i bizim galaksimiz dışında, ikisi de kavisli uzay ve zaman kozmosunun dışında olmak üzere gezegenler, karanlık yıldızlar ve daha az tanımlanabilir nesnelerde bulundum. Bunun anlamını kavrayabilir misiniz? Bütün bunlar bana şuncacık zarar vermedi. Beynim bedenimin çatlaklarından öylesine ustalıkla çekilip alındaki, buna cerrahi işlem demek pek değerinde olmaz. Ziyaretçi yaratıkların bu çeşit işlemleri kolay, neredeyse normal yapan yöntemleri var. Ve beyin çekilip alınırken, İnsanın canı yanmıyor. Şunu da ilave etmeliyim ki, beyin içerisine konduğu koruyucu salının zaman zaman değiştirilmesiyle, sağlanan sınırlı beslenme ve mekanik yetenekleriyle gerçekten ölümsüz. Bay Akale ile ve benimle birlikte geleceğinizi bütün üç tanemle umuyorum. Ziyaretçiler sizin gibi bilgili insanları tanımayı ve onlara çoğumuzun koyun bir ciharet içerisinde, Düşlemiş olduğumuz durumları göstermeyi çok istiyorlar. Onlarla karşılaşmak başlangıçta garip görünebilir, ama sizin bunu aldırış etmeyecek bir düzeyde olduğunuzu biliyorum. Bay Noysin de. Eminim ki size buraya arabasıyla getirmiştir. O dört yıldır bizlerden biridir. Ve sanırım Bay Akale'in size göndermiş olduğu kayıtlardan onun sesini tanımışsınızdır. Bizimle birlikte geleceğini sanıyorum. Şiddetle irkilmem üzerine konuşmacı sözünü tamamlamadan önce kısa bir an durakladı. Böylece Bayvel Mart, karar vermeyi tamamen size bırakıyorum. Sadece şu kadarını söyleyeyim ki sizin gibi tuhaf şeyleri ve folklere düşkün birinin kaçırmaması gereken bir şans bu. Korkacak bir şey yok. Bütün geçişler acısız ve duyuların tamamen mekanize bir hal alması çok eğlenceli. Elektronların bağlantısı kesildiğinde... İnsan sadece son derece canlı ve fantastik düşlerle dolu bir uykuya dalıyor. Şimdi sizce bir sakıncası yoksa oturmamızı yerine bırakalım. İyi geceler. Bütün düğmeleri sola çevirebilirsiniz. Sıranın önemi yok. Ama mercekli makinenin düğmesini en sona bırakırsanız iyi olur. İyi geceler Bay Akadey. Konuğumuza iyi davranın. Artık düğmeleri çevirmeye hazır mısınız? Hepsi bu kadardı. Mekanik bir şekilde boyun eğdim ve düğmelerin üçünü de kapalı konumuna getirdim. Ama olup bitenlerden duyduğum kuşku yatan bir şaşkınlık içindeydim. Akadeyi masanın üzerindeki bütün aygıtları olduğu gibi bırakabileceğimi söyleyen fısıltı sesini duyduğumda hala başım dönüyordu. Akadeyi olup bitenlere bir yorum getirmeye kalkışmadı. Zaten harap olmuş sinirlerim hiçbir yorum kaldıracak durumda değildi. Dembeyal odama götürebileceğimi söylediğimi işittim ve karanlıkta tek başına kalıp dinlenmek istediği sonucunu çıkardım. Çünkü bu öğleden sonra ve akşam yaptığı konuşmalar gücü kuvveti yerinde bir adam için bile fazlaydı. Hala şaşkınlık içerisinde ev sahibine iyi geceler devirdim ve mükemmel bir el olmasına rağmen Lambayı alarak yukarı odama gittim. Tuhaf bir kokusu olan ve havasında belli belirsiz bir titrişim sızla kattaki çalışma odasından uzaklaştırmam memnun olmakla birlikte içinde bulunduğum yerin ve karşılaşacağım güçlerin korkunç, tehlikeli ve kozmik ölçekte anormal olduğu duygusundan sıyrılamıyordum. Yabanıl, ıssız bölge... Evin hemen yanı başından neredeyse dinlik göğe uzanan yamacı kaplayan esrarlı gür orman, yoldaki ayak izleri, karanlıkta oturan ve fısıltıyla konuşan hasta adam, korkunç sevindirler, makineler ve daha da önemlisi, tuhaf cerrahi işlemleri ve tuhaf yolculuklara yapılan davet. Bütün bu şeyler o kadar yeniydi ve öylesine ardarda gelmişti ki, hep birden üzerime çullanarak, irademi çökertmiş, ben de güç namına bir şey bırakmamıştı. Kılavuzun Mayıs'ın fonograf kaydındaki eski zamanlarımı korkunç, sabat ayinlerine katılan insan olduğumu keşfetmek, sesinde daha önce iğrenç bir olduğu belli belirsiz sezinlemiş olmamda benim için tam bir şok oldu. Ayrıca... Her zaman durup ev sahibine karşı tutumunu çözümlemeye kalkışsam, benim için tamamen özel nitelikli bir şok yaşardım. Zira mektuplaşmalarımız sonucunda içgüdüsel olarak aköleye karşı bir sevgi duymuştum. Şimdi ise iğrenme ile doldurduğunu görüyordum. Hastalığı bende acıma duyguları uyandırmalıydı. Ama bunun yerine korkuyla titretmişti beni. Öylesine kaskadı. Kıpırtısız ceset gibiydi ki ve oturmak bilmeyen fısıltısı öylesine tiksinci, öylesine insani olmaktan uzattı ki. Aklıma bu fısıltının daha önceki duyduğum tüm fısıltılardan çok farklı ve kovuşan adamın bıyıklarınca perdelenen tutaklarının garip kıpırtısızlığına rağmen bir astım hastasının hırıltılı sesi için dikkat çekecek ölçüde kuvvetli olduğu geldi. Odanın ta öte tarafındayken bile rahatlıkla söylenenleri anlayabiliyordum. Bana öyle geldi ki sesin anlaşılabilirliğini korumakla birlikte bir iki defa zayıf çıkması dermansızlıktan ziyade bilinçle tasarlanmış bir tutumun sonucuydu. Ama hangi sebeple böyle yaptığını çıkaramadım. Başlangıçta sesinin tanısında rahatsız edici bir nitelik hissetmiştim. Şimdi... Kafamda tartmaya çalıştığımda bu izlenimin Nois'in sesinin anlaşılmaz bir şekilde uğursuz kılan bilinçaltı bir tanışıklığa kadar götürebileceğini düşündüm. Ama bununla getirdiği getirdiği şeyde ne zaman ve nerede karşılaşmış olduğum söyleyebileceğim bir şey değildi. Bir şey kesindi, burada bir gece daha geçiremezdi. Bilimsel merak, duyduğum korku etiksindi karşısında yok olmuştu. Şimdi bu hastalıklı ve doğa dışı keşifler ağımdan kaçıp kurtulmaktan başka bir arzum yoktu. Yeterince biliyordum artık. Tuhaf, kozmik bağlantıların bulunduğu doğruydu. Ama bu şeyler kesinlikle normal insanların bu işlere bulaşmasını istemiyordu. Üstüme çublanıp duyularımı bağın korkmuş bir gücün etkisinde bildim. Uykunun sözünü bile edilemeyeceğine hükmettim. Bu yüzden ışığı söndürüp kinik olarak kendimi yatağın üzerine bıraktım. Çok saçma bir şey oldu su götürmez olmakla birlikte beklenmedik bir duruma hazır olmak için beraberimde getirmiş olduğum tabancanın kapsasını sağ elimde kavladım. Sol elimde de el feneri bulunuyordu. Aşağıdan hiç ses gelmiyordu ve ev sahibinin karanlıkta bir cesedin kas katılığıyla nasıl oturmakta olduğunu gözümün önüne getirebiliyordum. Bir yerlerden bir saatin tiktakları gelmekteydi. Sesin normalini adeta minnet duydum. Ama bu ses, bölgeyle ilgili beni rahatsız eden başka bir şey yanımsattı. Hayvansal yaşamın türünden yokluğunu. Çevrede hiçbir çiftlik hayvanının bulunmadığı kesindi. Şimdi ise yabanılı yaşamın alışılmadık gece seslerinde yok olduğunu fark ediyordum. Uzaklardaki görünmeyen suların çağılgısı dışında hiçbir sesin duyulmadı. gezegenler arası boşluğa has, sessizlik anormaldi ve hangi kavranamaz yıldız bölü belanın bölgeye musallat olduğunu merak ettim. Eski efsanelerden köpeklerin ve diğer hayvanların yabancı varlıklardan her zaman nefret ettiğini anımsadım ve yoldaki izlerin ne anlama gelebileceğini düşündüm. ne kadar zaman sonra beklenmediği bir şekilde uyuyakaldığımı ya da bundan sonra olanların saltmış olup olmadığını sormayın bana. Eğer size belli bir zamanda uyandığımı ve bazı şeyleriştik işte gördüğümü söyleyecek olursam, siz de yanıt olarak o zaman uyanmadığımı, daha sonra tam Townshend olduğu ortaya çıkacak olan köye varıncaya kadar uğursuz tepeler arasında amaçsızca deliler gibi, Ormanlık labirentte döne dolaşa saatlerce sarsıla sarsıla süreceğim eski Ford'u görmüş olduğum sundurmaya kadar, sendeleye sendeleye gitmek üzere evden kendimi dışarı attığım ana kadar her şeyin bir düş olduğunu söyleyeceksiniz bana. Bundan başka, anlattığım şeyle pek itibar etmeyecek ve bütün o resimlerin, ses kayıtlarının, silindirlerin, makinelerin ve benzeri delillerin, kayıp Henry Ekeley'in beni kandırmak için uydurduğu düzmece şeyler olduğunu söyleyeceksiniz. Hatta Ekeley'in daha başka kafadan kontak kişilerle el birliği yaparak aptalca ama dört başı mamur bir oyun hazırlamış olduğunu, Keane'de ekspres gönderi yok ettirdiğini ve Noise'e o korkunç ses kaydını yaptırdığını ima edeceksiniz. Ama Noise'in kim olduğunun ortaya çıkarılmamış olması Bölgede sık sık bulunmasına rağmen Akale'nin çiftliği civarındaki köylerden hiçbirinde tanınmaması çok garipti. Keşke arabasının bir eka numarasını aklımda tutmuş olsaydım. Ama bütün bu olup bitenlerden sonra aklımda tutmamış olmam belki de daha iyi olmuştur. Çünkü sizin söyleyebileceğiniz her şeyi ve bazen benim kendi kendime söylemeye çalıştığım her şeyi karşı. O iğrenç yabancı güçlerin, o az bilinen tepelerde, bir yerlerde bu suya yattığını ve bu güçlerin insanların dünyasında casusları ve temsilcileri olduğunu biliyorum. Bu güçlerden ve temsilcilerden mümkün olduğunca uzak durmak, yaşamın, hayatımın bundan sonraki kısmında tek dileğimdir. Çılgın öyküm yüzünden bir şerif adamlarını çiftliğe gönderdiğinde. Akere ardında hiçbir iz bırakmadan gitmişti. Bol sabahlığı, sarı fuları ve ayak sarkıları çalışma odasının zeminde, köşedeki koltuğun yakınında duruyordu. Ama bundan hareketle, onun yanı sıra başka giysilerin de kaybolup kaybolmadığına karar verilemezdi. Köpekler ve çiftlik hayvanlar sahiden de kayıptı ve evin dışı ile bazı iç duvarlarında bir takım ilginç kurşun delikleri vardı. Ama burun dışında garip hiçbir şey bulunmadı. Ne silindirler, ne makineler, ne valizimde getirmiş olduğum deliller, ne garip koku, ne havadaki o titreşim ne yoldaki ayak izleri ve ne de son anda gözüme çarpmış olan kuşkulu şeyler vardı. kaçışından sonra Brett de Bero'da bir hafta kalarak Akade'yi İtalyan insanlar arasında soruşturma yaptım ve elde ettiğim sonuçlar meselenin hiç de uyduruk bir düş ya da yanılsama olmadığına beni ikna etti. Akadeğin şaşırtıcı miktarda köpek, mühimmat ve kimyasal maddeler satın aldığı ve telefon tellerinin kesildiği kayıtlara geçmiş meselelerdi. Öte yandan Kaliforniya'daki oğlu dahil onu tanıyan herkes tuhaf araştırmalar hakkında zaman zaman ağzından kaçırdığı sözlerin belli bir tutarlılığı olduğunu kabul ediyorlardı. Hali vakti yerinde yurttaşlar onun deli olduğuna inanıyor ve anlatılan olayların tümünün belki kafadan çattak suç ortaklarının da yardımıyla hazırlanmış müthiş kurnazca bir oyundan başka bir şey olmadığını hiç terekkütsüz indirsi derken, alçak gönüllü köylüler arasındaki her noktanın doğruluğunu teslim ediyorlardı. Bu köylülerden bazıları fotoğrafları ve karataşı göstermiş, o korkunç ses kaydını dinletmişti. Köylülerin hepsi ayak izlerinin ve vızıltılı sesin, tıpkı atalarının anlattığı efsanelerdeki gibi olduğunu söylüyorlardı. Köylüler ayrıca akaleyin karataşı bulmasından sonra evinin etrafındaki kuşkulu görüntü ve seslerin giderek arttığını fark edildiğini ve şeytana pabuç bırakmaz öden bazı kişilerle postacı dışında kimsenin evine uğramaz olduğunu da söylediler. Karadağ'da, Toparlak tepede tekinsiz ünü çok yaygın yerlerdi. Ve birisini bile yakından araştırmış bir kişi olsun bulamadım. Yören'in tarihinde zaman zaman insanların kaybolduğu herkesçe kabul ediliyordu. Ve şimdi bunlara bir de akademik mektubunda sözünü ettiği serseri Walter Browning denmişti. Sel zamanı kabarmıştı ve Stryver'de bu garip cesetlerden birini şahsen görmüş olduğunu düşünen bir köylüyle de karşılaştım. Ama öyküsü gerçekten ciddiye alınmayacak kadar karışıktı. Bradley Vera'dan ayrılırken bir daha asla Vermont'a dönmemek kararındaydım ve kararımda sebat edeceğimi hissediyordum. Bu yabanıl tepelerin korkunç bir kozmik ırkın ileri karakol olduğu kesindi. Neptün ötesinde dokuzuncu bir gezegenin, tıpkı bu güçlerin söylediği gibi, Burnunu gösterdiğini okuduğundan beri daha az kuşku duyuyorum bundan. Gök bilinciler, pek fazla kuşkulanmadıkları o iğrenç adlandırma yetenekleriyle bu şeye pülüt adını verdiler. Bunun gece karanlığına gömülmüş yugodun ta kendisi olduğundan şuncacık kuşku duymuyorum. Ve onun korkunç sakinlerini bu şekilde ve tam da bu anda gezegenlerin bilinmesini istemelerinin gerçek sebebinin ne olabileceğini, ne zaman düşünsem, korkudan tir tir titriyorum. Bu şeytani yaratıkların yavaş yavaş, dünyaya ve normal sakinlerine zararlı yeni bir politikaya yönelmediklerine, kendimi boş yere itna etmeye çalışıyorum. Ama çiftlik evindeki o korkunç geceyi nasıl sona erkeni henüz anlatmış değilim. Söylediğim gibi... Sonunda huzursuz bir uykuya daldım. Korkunç manzaraların görünüp kaybolduğu, bölüp göçük güçlerle dolu bir uykuya. Bini uyandıran ne olduğunu söyleyebilecek durumda değilim. Ama belirli bir noktada uyandırılmış olduğumdan kesinlikle eminim. Karma karışık bir şekilde ilk kalkıldığım şey kapımın öte tarafındaki salonun zemin tahtalarının sinsice kıyırdaydı. Ve kapı mandalının beceriksizce ve ses çıkarmamaya çalışarak kurcalandığıydı. Ama bu sesler anında kesildi ve alt kattaki çalışma odasından gelen sesleri ayan beyan duydum. Çok sayıda konuşmacı var gibiydi ve bir tartışmaya tuttuklarına hükmettim. Birkaç saniye kadar dinledikten sonra cin gibi olmuştum. Zira seslerin niteliği uyku düşüncesini gülünç Olanlar tuhaf değişiklikler gösteriyordu ve kahrolasıca fonograf kaydını dinlemiş olan hiç kimse seslerin en azından ikisinin nitelikleri hakkında bir kuşku beslemezdi. Düşünce korkunç da olsa uzayın derinliklerinden gelen atsız yaratıklarla aynı çatı altında olduğumu biliyordum. Çünkü o iki ses yabancı varlıkların insanlarla iletişimde kullandıkları küfür niteliğindeki vızıltıydı. Bu iki ses birbirinden perde aralığı, vurgu ve tempo bakımından farklıydı. Ama her ikisi de aynı kahrolası türdendi. Üçüncü sesin içerisinde beyinler bulunan silindirlerden birisine bağlanmış makineden geldiği su götürmezdi. Bu sesten de tıpkı vızıltılar gibi kuşku duyulmazdı. Çünkü iniş çıkışı olmayan ifadesiz cızırtı ve tıkırtıları ile Kişsel olmayan kesinliği ve kastiliğiyle önceki akşamın yüksek, metalik, cansız sesin unutulması mümkün değildi. Bir süre bu cızırtının gerisindeki zekanın daha önce benimle konuşan aynı varlık olup olmadığını sorgulama cesaretini gösteremedim. Neden sonra aklıma geldi ki eğer aynı makineye bağlanmışsa her beyin ister istemez aynı nitelikte ses çıkaracaktı. Fark ancak dil, ritim, hız ve söyleyiş özellikleriinde olabilirdi. Bu tekinsiz görüşmeyi tamamlamak için iki de gerçek insan sesi vardı. Biri tanımadığım kaba saba bir ses, belli ki bir köylünün sesi, diğeri sabık kılavuzun nainsin no yumuşak bastıma sesi. Sağlam bir tarzla çatılmış döşemenin şaşırtıcı bir şekilde engellediği sözcükleri yakalamaya çalışırken. Aşağıdaki odadan bol miktarda tırmalama, sürükleme, yer değiştirme sesleri geldiğim ayırdına vardım ve ister istemez buranın canlı varlıklarla dolu olduğunu düşündüm. Birkaç tane olmayıp çok sayıda olmalıydılar ki konuşmalarını seçemiyordum. Bu yer değiştirmelerinin niteliğini tam olarak dinlemek son derece zor. Çünkü karşılaştırma yapmaya yeterli dayanak yok. Eşyalar zaman zaman bilinçli varlıklarmış gibi odanın bir tarafında öbür tarafına hareket ediyorlardı. Ayak sesleri sanki birbirine iyi uymayan boynusu ya da sert plastik yüzeylerin sert bir yüzeyde tıkırdamasını andırıyordu. Daha somut ama daha az doğru bir benzetme yapılacak olursa sanki paramparça takonyalar giymiş birileri ayaklarının cilalı döşeme tahtaları üzerinde sürükleye sürükleye yürüyor gibiydi sesleri çıkaran varlıkların ne olduğu, neye benzediği hakkında bir tahminle bulunmaya kalkışmayacağım. Çok geçmeden duyduğum konuşma seslerinden anlam çıkarmanın mümkün olmadığını gördüm. Zaman zaman, özellikle de mekanik konuşma aygıtları telaffuz ettiğinde akadeyim ve benim adım da dahil tek tük sözcükler iştiriyordu. Ama sürekli bir bağlam olmadığından gerçek anlamlarını çıkaramıyordum. Bugün bile Onlardan kesin bir çıkarsamaya varmayı reddediyorum. Üzerimdeki korkunç etkileri keşiften ziyade telkinden kaynaklanıyordu. Aşağıda korkunç ve anormal bir toplantının yapılmakta olduğundan emindim. Ama ne konuda tartıştıklarını anlayabilmiş değildim. Doğrusu bu ya, yabancıların dostluğunu, akadeyin biri temin etmesine karşı toplantın biz ve iğrenç niteliği hakkında o sorgusuz, sualsiz duygunun ikisinde kalman çok tuhaf. Sabırla dinleyerek, seslerden herhangi birinin söylediğinin çoğunu kaçırsam da sesleri açıkça birbirinden ait etmeye başladım. Konuşmacılardan bazılarının bazı tipik heyecanlarını yakalıyor gibiydim. Hızıltılı seslerden birisinin tonunda. Örneğin, kuşkuya yer bırakmayan bir otorite sesi vardı. Oysa mekanik ses, yüksek ve düzenli çıkmasına karşın daha az da ve bir konumdaydı. Noel'sin sesinde bir ara budduzluk havası seziniyordu. Diğer sesler için yorum yapamam. Akale'nin tanıdık fısıltısını duyamıyordum. Ama çok iyi biliyordum ki böyle bir sesin odamın sağlam zemininden geçmesi olanaksızdı. Elimden geldiğince konuşmacıyı belirterek yakalayabildiğim birbirinden kopuk söz ve seslerin bir kısmını hatırlayabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Anlamlı ilk sözcükleri... Konuşma makinesinden duydum. Konuşma makinesi. Kendim sebep oldum. Mektupları ve kaydı geri gönderin. Son verin. Anlaşıldı. Görerek ve duyarak. Seni lanet olası. Şahsiyetsiz güç. Taze. Parlak silindir. Yüce Tanrım. Birinci kızıldı. Durduğumuz vakit. Küçük ve insan. Akeleyin. ''Beyin'' diyor. İkinci vızıltı. Neyarlı Töteb, Filmart, Kayıtlar ve Mektuplar, Ucuz Sahtekarlık. Noyuz, Zararsız, Barış, Birkaç hafta. Teatral, Size daha önce söyledim. Birinci vızıldı. Sebepsiz, Orjinal Plan, Etkiler, Noise gözet diyebilir, toparlak tepe, taze serindir, noise'ın arabası, noise. Pekala, siz hepiniz burada, kalın, yer. Aynı anda anlaşılmaz bir şekilde konuşan birçok ses, o tuhaf ayak sürme de dahil birçok ayak sesi, sessizlik. İşte şeytani tepede arasındaki tekinsiz çiftlik evinde, sağ elimde bir tabancanın kabzasını sıkı sıkıya kavramış, sol elimde bir hel feneri, tamamen kinlik olarak uzandığım, üst kattaki o tuhaf yatakta kaskatı yatarken kulağıma çalınanlar özeti. Dediğim gibi uykum dağılmıştı ama anlaşılmaz bir tür felç, seslerin son yankıları da sönünceye kadar benim yatağıma çiviledi. Aşağılardan biri yerlerden eski Connecticut zaten telassiz tiktaklarımı duydum ve uyuyan birinin düzenli ortusunu seçtim. Tuhaf bir oturumdan sonra Akaday uykuya dalmış olmalıydı. Zannımca buna ihtiyacı vardı. Ne düşüneceğimi ya da ne yapacağımı bilmiyordum. Peki ama daha önceki bilgilerin neden olduğu beklentimin ötesinde ne duymuştum ki? Yabancıların artık serbestçe eve girip çıktıklarını bilmiyor muydum? Akali'nin hiç beklemediği bir anda ziyaret edildiğine şüphe yoktu. Ama bülük bülçük işittiğim bu konuşmada bir şeyler beni ölçsüz derecede korkutuyor. Zihnimde en ufak, en korkutucu kuşkuların doğmasına ve uyanıp da bütün bunların bir düş olduğunu anlama isteğin uyanmasına yol açıyordu. Sanırım bilinçaltım. Bilincimin henüz ayrıntına varmadığı bir şeyler yakalamış olmalıydı. Akale'ye ne demeliydi ya? Dostum değil miydi? Bana zarar verilmesi düşünüyorsa karşı çıkması gerekmez miydi? Aşağıdan gelen huzurlu horlama sesi ansızın şiddetlenen korkularımı büyültüleştiriyordu. Akale'ye ele geçirilerek mektuplar, resimler ve fonograf kaydıyla beni dağlara çekmek için bir gem olarak kullanılmış olması mümkün müydü? Çok şey bildiğimizden, bu yaratıklar ikimizi birden mahvetmek niyetinde olabilirler miydi? Sonra Akadeh'in sondan bir önceki mektubuyla son mektubu arasında meydana gelmiş olması gereken durum değişikliğinin ne kadar apansız ve doğallıktan uzak olduğunu düşündüğüm için ben. Sonra Akare'in sondan bir önceki mektubuyla son mektubu arasında meydana gelmiş olması gereken durum değişikliğinin ne kadar apansız ve doğallıktan uzak olduğunu düşündüm yeniden. İçgüdülerim bir şeylerin korkunç yanlış olduğunu söylüyordu. Her şey göründüğü gibi değildi. İçmeyi reddettiğim kekrek kahve bilinmeyen gizli bir varlık için ilaç katmaya kalkmış olamaz mıydı? Ekele el ile derhal konuşmalı ve Sağ doyusunu geri kazandırmalıydım. Kozmik keşifler vaadiyle Onu hipnotize etmişlerdi. Ama artık Aklının sesini dinlemeliydi. Çok geç olmadan buradan Kurtulmalıydık. Eğer o kendini özgür kılacak iradeden yoksunsa Ben yardımcı olurdu. Yok eğer onu gitmeye ikna edemezsem Hiç kendim giderdim. Fortuna almama ve Devero da bir garaja bırakmama izin verirdi herhalde. Arabayı hangarda görmüştüm ve kullanıma hazır durumda bulma şansım pek yüksek olduğuna inanıyordum. Akşamki konuşmamız sırasında ve ondan sonra Akere'ye karşı duyduğum geçici duygusu şimdi tamamıyla yok olmuştu. O da tıpkı benim durumumdaydı. Birbirimize destek olmalıydık. Rahatsız olduğunu bildiğimden... Şimdi gidip onu uyandırmaktan nefret ediyordum. Ama yine biliyordum ki buna mecburdum. Şimdi bu noktaya varmasından sonra artık bu yerde sabaha kadar bekleyemezdim. Sonunda kendimi harekete geçebilecek gibi hissettim ve kaslarıma yeniden kumanda edebilmek için şiddetle gerindim. Bilinçten ziyade içgüdülerime uyarak sakınımla yerimden kalktım. Şapkamı bulup başıma geçirdim ve valizimi alarak... Pel ışığında merdivenlerden aşağı inmeye başladım. Gerginlik içerisinde sağ elimle sıkı sıkıya tabancamın kabzasını kavramıştım ve sol elimle de hem valizi taşıyor hem de pel idare ediyordum. Gidip evdeki benden başka tek canlıyı uyandıracak olduğuma göre neden bu kadar sakınımla hareket ettiğimi gerçekten de bilmiyordum. Gıcırdayan merdivenlerden aşağı. Öyle ayak parmaklarımın ucunda inerken uyuyan adamın sesim daha açıklayıyordum. Onun solundaki odada daha önce girmediğim oturma odasında olduğunu hissettim. Sağında içinden sesler işitmiş olduğum karanlık çalışma odası vardı. Oturma odasının kilitli olmayan kapısını itip içeri girdim. Elfenlerin ışığında horultunun kaynağına yöneldim ve nihayet ışığı uyuyan adamın yüzüne tuttum. Ama bir sonraki saniye ışığı aceleyle başka bir yöne çevirdim ve bir kedi gibi sakınımla gerisin geri hole doğru çekilmeye başladım. Sakınımlı davranmamın dediğim bu sefer üç üçgüde olduğu kadar akıldı da zira divanda uyuyan akaleli olmayıp sabık kılavuzun noyest'i gerçek durumun ne olduğunu kestiremiyordum. Ama akıl en önemli şeyin mümkün olduğunca kimseyi uyandırmadan önce bunu öğrenmek olduğunu söylüyordu. Tekrar holeye ulaşınca Oturma odasının kapısını sessizce çekip ardımdan kapattım. Böylece Noyes'in uyanma odasını azaltmış oluyordum. Bundan sonra pekaleğin en sevdiği dinlenme yeri olduğu anlaşılan büyük köşe koltuğunda uykuya ya da uyanık bulmayı umduğum karanlık çalışma odasına girdim. El fenerimin etrafta dolaştırırken ortadaki büyük masayı aydınlattım. O korkunç silindirlerden biri görme ve işitme makinelerine bağlıydı ve konuşma makinesi de her an bağlanmaya hazır yanında duruyordu. Bu korkunç konferans sırasında sesini işittiğim beyin olmalı diye düşündüm ve ne söyleyeceğini işitmek için konuşma makinesine bağlamak gibi aptalca bir dürtü duydum bir anda. Şimdi bile o beynin varlığımı fark etmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü görme ve işitme aygıtları fenerimin ışığını görmemiş, ayaklarımızın zeminde çıkardığı hafif gıcırtıyı algılamamış olamazlardı. Sonunda o şeye bulaşmaya cesaret edemedim. Birden bu silindirin, önceki gece rafta gördüğüm ve ev sahibinin dokunmamasını söylediği, üzerinde Akeleyin adı yazılı olan parlak silindir olduğunu gördüm. Bugün dönüp bu geçmişe baktığımda korkaklığımı ayıflanıyorum. Keşke cesaretli davranıp konuşma aygıtını çalıştırsaydım. Tanrı bilir ne sırlar, ne korkunç kuşkular ve kimlik sorunları aydınlanırdı. Ama o zaman onu kendi anne bırakmanın merhametli bir davranış olacağını düşünmüştüm. Fenerin ışığını masadan akadehin bulunduğunu olduğum yere çevirdim. Ama büyük bir şaşkınlıkla koltukta uyanık ya da uykuda kimseyi göremedim. Koltuktan zemine doğru utanıdık eski sabahlık uzanıyordu ve hemen yanında döşemede sarı fularla çok daha olduğunu düşündüğüm kocaman ayak sarkısı yatıyordu. Aküle'nin nerede olabileceği ve hasta giysileri neden böyle birdenbire çıkarmış olduğu hususlarında tahmin yürütmemekte kararsızlık geçirirken o tuhaf korkum ve titreşim duygusunun artık odada bulunmadığını gözlemledim. Bunları ne sebep oluyordu acaba? Garip ama bunların sadece Ekarin yakınlarında hissedildiği kafamadan gitti birden. En yoğun, onun oturduğu yerde hissediliyordu. Onun bulunmadığı yerde ya da bu odanın dışındaysa hiç yoktular. Durup fenir ışığını karanlık odada gezdirirken, işin aldığı bu yeni görünme bir açıklama getirebilmek için kafa baltıttıydım. Oh, el fenir ışığı boş sandalye düşmeden önce sessizce oradan ayrılmış olsaydım feneri söndürdükten sonra sessizce yürüyüp çıkacağım yerde holün öte tarafındaki nebeciyi tam olarak uyandırmasadı rahatsız eden bu bir çığlık atmaktan kendimi alamadım bu çığlık ve oysun hala devam eden horultusu dorukları kapkırı bir ormanla kaplı kozmoslar arası dehşetim ıssız yeşil tepeler ve bir hayali andıran Kırsal toprakların lanet çağıldayan derileri arasında oda olan, tekinsiz dağın altında yer alan, akla ziyan çiftlik evinde duyduğum son sesler oldu. Deliler gibi kaçarken feneri, valizi ve tabancayı elimden düşürmemiş olmam şaşılacak bir şey. Ama nasıl olduysa hiçbirini kaybetmedim. Gerçekten de daha fazla gürültü yapmadan o odadan, böğü evren çıkmayı, kendimi ve eşyalarımı sağ sağ ki eski Ford'a sürüklemeyi, Arabayı çalıştırıp karanlık, Aysız gecede bilinmeyen güvenlik noktasına Doğru sürmeyi becerdim. Bundan sonraki yolculuk Bodan ya da Rimbaud'dan ya da Dorun resimlerinden çıkma bir hezyen nişanesiydi. Ama sonunda Townshend'e ulaştım. Hepsi bu kadar. Eğer aklımı oynatmadıysam şanslıyım. Bazen yılların Getireceği gelişmelerden korkuyorum. Özellikle de Yeni gezegen Brüto'nun garip keşfinden sonra. Dediğim gibi fenerimin ışığını odada dolaştırdıktan sonra yeniden boş koltuğa çevirdim. O zaman yakındaki dağınık zavallı'nın önemsiz kıldığı bazı şeylerin bulunduğunu gördüğüm koltuğun üzerinde daha sonra eve gelen araştırmacıların bulamadığı bu nesnelerin sayısı düştü. Başta da dediğim gibi görmüşlerinde insanı dehşete düşürecek bir şey yoktu. Mesele, akıl yürüterek insanın onlardan çıkardığı sonuçtaydı. Şimdi bile kuşkularımda bir azalman olduğu anlar oluyor. Yaşadığım bütün bu şeyleri bir düşe, sinir bozukluğuna ve yanılsamayı veren insanların kuşkuculuğunu paylaştığım anlar. O üç şey, kendi türünde müthiş zekice yapımlardı ve herhangi bir tahminde bulunmaya cüret edemediğim organik gelişmelere bağlanmasını yarayacak usta işi bağlantıları vardı. Derumi korkularımın kulağıma başka şeyler fısıldamasına karşın. Umuyorum ki, yürekten umuyorum ki, onlar usta bir sanatçının elinden çıkma bal mumu mağbüllerdi. Yüce Tanrım, hastalıklı kokusu ve titreşimleriyle karanlıkta oturan ve fısıltıyla konuşan adam, büyücü, gizli ajan, gizemli güçlerle değiştirilmiş varlık, yabancı, o iğrenç, Bastırılmış fızıltı, zavallı şeytan, cerrahi, biyoloji, kimyasal ve mekanik alanlardaki inanılmaz ustalık. Çünkü koltuğun üzerindeki şeyler en ince mikroskopik ayrıntısına kadar Henry Verme'ın yüzü ve ellerinin aynısıydı.